Fyodor Dostoyevski Öteki Seslendiren Akın Altan Bölüm 1 Dokuzuncu dereceden devlet görevlisi Yakov Petrovich Golyatkin uzun bir uykudan uyanınca esneyip gerinerek sonunda gözlerini iyice açtığında sabah saat sekize gelmek üzereydi. Ama yine de uyanıp uyanmadığını, hala iyice ayılıp ayılmadığını, şimdi çevresinde olan biten gerçek mi… Yoksa gördüğü karma karışık düşlerinin devamını henüz tamamlayamamış biri gibi yatağında bir süre kıpırdamadan yattı. Bununla birlikte Bay duyguları çok geçmeden alışılmış günlük izlenimlerini kavrayacak biçimde belirginleşmiş, aydınlanmıştı. Küçük odasının kirli, yeşil, isli, tozlu duvarları da, mahon komodini ile sandalyeleri de, kırmızıya boyanmış masası da, üzerinde küçük yeşil çiçekler olan kırmızı muşamba kaplı Türk divanı da Nihayet dün akşam aceleyle çıkarıp gelişi güzel dibanın üzerine attığı giysileri de tanıdık gözlerle bakıyorlardı ona. Dahası puslu donuk çamurlu bir sonbahar günü, kirli penceresinden içeri öylesine öfkeli yüzünü öylesine tatsız bir biçimde buruşturarak bakıyordu ki Baygoliatkin'in bir masal ülkesinde değil Petersburg'da başkentte Şestilavachnoya sokağında oldukça büyük bir apartmanın dördüncü katındaki dairesinde olduğundan şüphe etmesi artık olanaksızdı. Bay Goliatkin böylesine önemli bir gerçeği anlayınca, biraz önce gördüğü düşten uyandığı için üzülüyormuş gibi, aynı düşü hiç değilse bir dakika daha görmeyi sürdürebilmek isteğiyle hırsla kapadı gözlerini. Ama çok geçmeden birden yatağından fırladı. Besbelli, bir türlü düzene koyamadığı dağınık düşüncelerinin o ana dek çevresinde dolaştığı aklındaki o şeye sonunda ulaşmıştı. Yatağından kalkar kalkmaz hemen komodinin üzerindeki yuvarlak küçük aynaya koştu. Gerçi aynada yansıyan uykulu yüzün, miyop gözlerin, saçları oldukça dökülmüş bu başın görüntüsü öylesine sıradandı ve ilk görüşte dikkatli bir bakışı üzerinde tutacak en küçük bir özelliği bile yoktu ama buna rağmen aynadaki görüntüsünden Bay Goliathki'nin çok hoş olduğu belliydi. Kendi kendine mırıldandı. Bugün bir hata yaparsam neler olur neler. Neler olur, söz gelimi, beklenmedik bir pürüz çıkarsa, bir tatsızlık olursa, ''Felaket. Şu anda kötü bir durum yok. Her şey yolunda sayılır.'' İşler yolunda olduğu için mutluydu Bay Goliatkin. Aynayı yerine koydu, yalın ayak olduğuna, üzerinde her zaman yatarken giydiği kıyafeti olduğuna bakmadan pencereye koştu. Dairesinin pencerelerinin baktığı avluda meraklı bakışlarla bir şey arıyordu. Anladığı kadarıyla avluda gördüğü durumda çok hoşuna gitmişti. Yüzünü tatlı bir gülümseme aydınlattı. Daha sonra... Öncelikle oda hizmetçisi Petruşka'nın bölmesinin arkasına bir göz atıp orada olmadığından emin olunca parmaklarının ucuna basarak masaya gitti, bir çekmecesini açtı, açtığı çekmecenin diplerini bir süre karıştırdıktan sonra sararmış kağıtların bir takım ufak tefek şeylerin altından eski yeşil bir cüzdan çıkardı. Cüzdanı dikkatlice açtı, gizli bölümünü özenerek büyük bir hazla usulca araladı. O anda yeşilli-grili-mavili-kırmızılı-alacalı bir demet banknotta aynı hazzı duyarak olsa gerek ona bakıyordu. Bay Golyatkin yüzü ışıldayarak açık cüzdanı masanın üzerine, önüne koydu. Büyük bir hazla ellerini ovuşturdu. Sonra umudu olan banknot destesini çıkardı cüzdandan. Her banknotu baş parmağıyla işaret parmağı arasında iyice yoklayarak dün akşamdan bu yana belki yüzüncü kez tek tek saymaya koyuldu. Sayma işlemini bitirdikten sonra... ''Banknot olarak 750 ruble.'' diye mırıldandı. ''750 ruble. Hatırı sayılır bir para bu.'' Banknotları avcunda sıkarken anlamlı anlamlı gülümseyerek, titrek, hazdan yumuşamış bir sesle mırıldanmayı sürdürdü. ''Hatırı sayılır bir para bu. Kim için olursa olsun. Hatırı sayılır bir para. Bu parayı küçümseyebilecek olanın yüzünü görmek isterdim. Bu kadar büyük bir para insanı baştan çıkarabilir.'' Bay Golyatkin düşünüyordu. Peki ama ne oluyoruz? Petruşka nereye kayboldu? Bay Golyatkin, üzerinde hala yatak kıyafetiyle bölmenin arkasına bir kez daha baktı. Petruşka hala yoktu. Oysa bu arada döşemeye bir başına bırakılmış Semaver, taşma tehditleri savurarak öfkeyle fıslayıp duruyor, kendi anlaşılmaz dilinde hırıltılı, peltek peltek, çabuk çabuk konuşarak Bay Golyatkin'e heyecanlı bir şeyler, belki de Sayın bayım, alın artık beni buradan, iyice olgunlaştım, hazırım. Demek ister gibi bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Düşünüyordu Bay Golyadkin. Kahretsin, şu tembel yaratık sonunda sabrımı taşıracak. Kim bilir nerede sürtüyordur şimdi. Golyadkin haklı olarak çok öfkelenmişti. Sonunda koridora açılan küçük bir kapısı olan dar hole çıktı, kapıyı hafifçe araladı. Hizmetçisi oradaydı. Öteki dairelerin, başka evlerin hizmetçilerinin oluşturduğu bir kalabalığın ortasındaydı. Petruşka bir şeyler anlatıyor, ötekiler dinliyordu. Konuşmanın konusu da kendisi de Bay Goliatkin'in hoşuna gitmemişti. Hemen seslendi Petruşka'ya. Canı son derece sıkkın, hatta öfkeli odasına döndü. ''Bu aşağılık şeytan, efendisini bile bir paraya satar.'' diye geçiriyordu içinden. ''Evet, satar. Gözünü kırpmadan satar. Bahse girerim, bir kapıya satar. Ama elden ne gelir?'' ''Uşak üniformamı getirdiler efendim.'' ''Çabuk giy ve hemen buraya gel.'' Petruşka uşak üniformasını giydikten sonra aptal aptal gülümseyerek efendisinin odasına girdi. Kıyafeti son derece tuhaftı. Kendisinden en az bir arşın uzun biri için dikilmiş olsa gerek, altın rengi sırmalı bir sürü kordonu olan çok eski bir uşak üniforması vardı üzerinde. Yeşil tüyler takılı, yine kordonlu şapkası elindeydi. Belinde ise deri kınında bir uşak kılıcı vardı.'' Ayrıca görüntünün tam olması için Petruşka üstüne başına giyinişine hiç dikkat etmezdi, yalın ayaktı. Bay Gulyatkin Petruşka'nın kıyafetini yukarıdan aşağı inceledi, görünüşe bakılırsa hoşnut kalmıştı. Uşak üniforması çok önemli bir olay nedeniyle besbelli kiralık getirtilmişti. Ayrıca efendisi onun kıyafetini kontrol ederken Petruşka'nın tuhaf bir bekleyiş içinde efendisine baktığı, onun her hareketini büyük bir merakla izlediği, onun bu bakışınınsa efendisinin canını çok sıktığı belliydi. Araba işi ne oldu? Araba da geldi. Bütün bir günlüğüne mi? Evet, bütün bir günlüğüne. 25 rubleye bütün bir günlüğüne. Çizmeleri de getirdiler mi? Çizmeleri de getirdiler. Serseri. Getirdiler efendim diyemiyorsun. Getir bakayım onları buraya. Çizmelerin tam istediği gibi olduğunu görünce Bay Gullatkin hoşnutluğunu belirtti. Çay içeceğini, yıkanacağını, tıraş olacağını söyledi. Özenerek tıraş oldu. Yine öyle özenerek yıkandı. Çayını aceleyle yudumladı. Sonra sıra en önemli işe, giyinmeye geldi. Neredeyse yepyeni pantolonunu, sonra bronz düğmeli gömleğini, üzerinde oldukça parlak renkli, hoş çiçekler olan yeleğini giydi. Alacalı ipek kravatını taktı. Son olarak yine yepyeni, Güzelce temizlenmiş üniformasını giydi. Giyinirken birkaç kez beğeniyle çizmelerine bakmış, sık sık kah bir ayağını, kah ötekini kaldırarak hayranlıkla incelemişti. Bir yandan da aklından geçenlere arada bir anlamlı anlamlı gülümseyerek kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Öte yandan bu sabah Bay Goliatkin çok dalgındı. Bu yüzden giyinmesine yardım eden Petruşka'nın hafiften gülümsediğini, yüzünü buruşturduğunu fark edemiyordu. Sonunda gereken her şeyi gerektiği gibi yaptıktan Eksiksiz giyindikten sonra Bay Goliatkin cüzdanını cebine koydu. Çizmelerini ayağına geçirmiş, böylece tam hazırlanmış Petruşka'yı da hoşnut bakışlarla gözden geçirdikten sonra artık her şeyin hazır olduğuna, yapılacak bir şey kalmadığına karar verip aceleyle, telaşlı, yüreği hafiften hızlı çarparak, koşarak indi merdivenleri. Bir takım armaları olan kiralık mavi kupa arabası, tekerlekleri parke taşlarda gürültü çıkararak kapıya yanaştı. Petruşka... Çevrede bekleyen bir takım aylaklarla karşılıklı göz kırpıştırarak, efendisinin kupa arabasına binmesine yardım ettikten sonra, aptalca gülmesini güçlükle tutup kendisininkine hiç de benzemeyen bir sesle seslendi arabacıya. ''Hadi çek!'' Bu arada kendisi de kupa arabasının arkasına atlamıştı. Kupa arabası gürültülü, tekerlekleri parkelerde ses çıkararak, yaylanarak Nevski caddesine doğru yola çıktı. Kupa arabası avludan çıkarken Bay Goliatkin o anda harika bir iş çevirmeyi başarmış, Keyfi yerinde, şan yaratılışlı biri gibi ellerini ovuşturuyor, sessizce gülümsüyordu. Ne var ki sevinci bir anda kaybolmuş, Bay Goliatkin'in yüzünde gülümsemenin yerini tuhaf bir endişe almıştı. Havanın kapalı olmasını aldırmadan kupa arabasının iki penceresini de indirmiş, sağına soluna bakınarak yayaları ilgiyle izliyor, birisinin ona baktığını fark edince hemen ağır başlığı ciddi bir tavır takınıyordu. Liteskaya'dan nemski caddesine dönüşte çok tatsız bir duyguyla ürperdi. Yanlışlıkla nasırına basılmış bir zaballı gibi yüzünü buruşturup aceleyle, hatta korkuyla kupu arabasının en kuytu köşesine attı kendini. Onunla aynı genel müdürlükte çalışan iki genç memur görmüştü. İki memur, daire arkadaşlarını kupu arabasında görünce çok şaşırmıştı. Hatta biri parmağıyla onu gösterdi gibi gelmişti Bay Golyatkin'e. Dahası, öteki memur, sokakta hiç de yakışı kalmayan bir biçimde ona ismiyle seslenmişti sanki. Kahramanımız kupu arabasının kuytu bir köşesine sinmiş, Daire arkadaşının seslenişine karşılık vermemişti. ''Çocuk bunlar.'' diye geçirmişti içinden. Gariplik neresinde bunun? Kupa arabasına binmiş bir insan işte. Hepsi o kadar. Kupa arabasına binmesi gerektiği, kiralayıp bindi işte. Düpedüz saçmalık bunların yaptığı. Tanıyorum onları. İkisi de çocuk henüz. Dayaklık çocuk. Onlar için önemli olan bir devlet dairesine kapağı atıp maaşa bağlanmak. Çelik çomak oynamak. Onlarla konuşsaydım bakarsın... Baygolyatkin tümcesinin sonunu getirmedi. Kupa arabasının kuytu köşesinde kıpırdamadan durmayı sürdürdü. Bir süre sonra Baygolyatkin'in çok iyi tanıdığı çevik bir çift kazanatı, göz alıcı koşum takımlarıyla arkadan hızla gelip kupa arabasının sağından geçerken yaylı arabadaki adam elinde olmadan dönüp baktığında başını son derece dikkatsiz bir biçimde kupa arabasının penceresinden çıkarmış olan Baygolyatkin'in yüzünü görünce besbelli bu beklenmedik rastlantıya çok şaşırmış Eğilebildiğince eğilip, büyük bir merakla ve ilgiyle kupa arabasının, kahramanımızın hemen saklandığı köşesine bakmaya başlamıştı. Yayladaki adam, Bay şef yardımcısı olarak görev yaptığı bölümün müdürü, Andrei Filippoviç'ti. Bay Golyatkin, Andrei Filippoviç'in onu tanıdığını, dikkatle ona baktığını, gizlenmesinin olanaksız olduğunu görünce kulaklarına kadar kızardı. Kahramanımız, anlatılmaz bir panik içinde şöyle düşünüyordu. Selam versem mi, vermesen mi? Seslensem mi, seslenmesem mi? Kimliğimi gizlesem mi, gizlemesem mi? Yoksa başka biriymişim gibi. Bana çok benzeyen biriymişim. Ortada bir şey yokmuş gibi mi yapsam? Evet, bu ben değilim. Ben değilim, o kadar. Bay Goliathkin şapkasını çıkarıp gözlerini Andrei Filipoviç'ten ayırmadan onu selamlarken böyle düşünüyordu. Sonra kendini zorlayarak mırıldandı. Bu ben değilim, ben değilim, evet. Hiç de ben değilim, o kadar. Ancak... Bu arada Andrei Filipovic'in yaylısı Bay Golyatkin'in kupa arabasını geçmiş, uzaklaşmış, müdürün bakışının etkisi kaybolmuştu. Ne var ki, Bay yüzü hala kıpkırmızıydı. Gülümsüyor, kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Sonunda şöyle dedi. Ona seslenmediğim için aptallık ettim. Rahat olmam, içten, soylu bir insan gibi davranmam gerekirdi. Evet, Andrei Filipovic, böyleyken böyle. Gördüğünüz gibi, ben de akşam yemeğine davetliyim. Hepsi o kadar. Daha sonra kahramanımız yanlış yaptığını anımsayınca birden yüzü ateş gibi oldu, kaşlarını çattı, aşırı bir öfkeyle kupu arabasının ön köşesine baktı. Bu bakışında düşmanlarının tümünü bir anda paramparça etme isteği vardı. Sonra aklına ansızın bir şey gelmiş gibi arabacının koluna bağlı kordonu çekip kupu arabasını durdurdu, arabacıya geri Litevskaya'ya dönmesini söyledi. Anlaşılan Bay Goliatkin'in kendisini rahatlatması için çok önemli olsa gerek... Bir şeyi doktoru Christian Ivanoviç'e hemen anlatması gerekiyordu. Gerçi Christian Ivanoviçle daha yeni tanışmıştı. Gerektiği için yalnızca bir kez, o da geçen hafta gitmişti ona. Christian Ivanoviç dert babası denilen türden bir doktordu. Kimliğini saklaması anlamsız olurdu. Doktor tanırdı hastasını. Kesin anımsardı onu. Kahramanımız arabacıya, Liteskaya'da beş katlı bir apartmanın önünde durmasını söyledi. Kupa arabasından inerken düşünmeyi sürdürüyordu. Ama hep böyle mi olacak? Hep böyle mi olacak? Yakışık olur mu yani? Başkalarının merdivenlerinden çıkarken her zaman hızlı çarpma alışkanlığı olan kalbinin çarpmasını yavaşlatmaya çalışarak, derinden soluk alarak üst kata çıkarken düşünmeyi sürdürüyordu. Sahi nedir bu? Ayıp ne var ki bunda? Buraya gelmemek aptallık olurdu. Ortada önemli bir şey yokmuş, geçerken şöyle bir uğramış gibi yaparım. Bunun böyle olması gerektiğini o da anlayacaktır. Bay Goliathkin böyle düşünerek ikinci kata çıktı. Beş numaralı dairenin önünde durdu. Kapıda şöyle yazan, kırmızı, metal bir plaka vardı. Christian Ivanovich Rutenspitz Tıp Doktoru ve Cerrah Kahramanımız yüzüne ağır başlığı, rahat, bir ölçüde sevimli bir ifade takınıp çıngırağın ipine asılmaya hazırlandı. Kolunu uzattığı anda, tam zamanında ve yerinde olarak buraya yarın gelmesinin daha iyi olacağını ve şu anda bunun çok acil olmadığını düşündü. Ne var ki Bay Golyatkin, o anda merdivenlerde birisinin ayak sesini duyunca yeni verdiği kararı hemen değiştirdi, kararlı bir tavırla Christian Ivanovich'in kapısının çıngırağının ipine asıldı. Bölüm 2 Tıp doktoru ve cerrah Christian Ivanovich Rutenspitz yaşlı olmasına karşın oldukça sağlıklı biriydi. Ak düşmüş tanrı vergisi gür saçlarıyla favorileri, görünüşte yalnızca bakışının bile her türlü hastalığı yok etmesine yetecek kadar anlamlı, aydınlık gözleri ve nihayet yakasında önemli bir nişanı vardı. O sabah çalışma odasında geniş, rahat koltuğunda oturmuş, karısının kendi eliyle pişirip getirdiği sabah kahvesini sigarasıyla içerken, bir yandan da hastalarının reçetelerini yazmıştı. Basuru olan yaşlı bir hasta için son bir şişe ilaç daha yazdıktan, ve onu da yan kapıdan yolcu ettikten sonra Krestyan Ivanoviç bir sonraki hastayı beklemeye koyulmuştu. Bay Golyatkin girdi. Krestyan Ivanoviç'in Bay hiç beklemediği, sonra onu görmek istemediği belliydi. Çünkü bir an kaşlarını çatmış, elinde olmadan yüzünde tuhaf, hatta can sıkıntısı diyebileceğimiz bir ifade belirmişti. Zira Bay Golyadkin yalnızca kendisini ilgilendiren ufak tepek şeylerden söz ediyor, Anlattıkça özgüvenini yitiriyor, ne diyeceğini şaşırıyordu. Şimdi de böyle durumlarda takılıp kaldığı ilk cümlesini söylemeden iyice şaşırmış, özür dileme anlamında olacak bir şeyler mırıldanmış, daha sonra ne yapacağını bilemeden bir sandalyeye ilişmişti. Ama oturması söylenmeden oturduğunu fark edince bu davranışının uygunsuz kaçtığını düşünmüş, yaptığı kabalığı onarmak için davetsiz oturduğu sandalyeden hemen kalkmıştı. Daha sonra peş peşe iki aptallık ettiğini anlayınca, belli belirsiz de olsa bunu fark edince, hiç zaman kaybetmeden bir üçüncüsünü de yapmış, yani kendini temize çıkarmayı denemiş, gülümseyerek bir şeyler mırıldanacak olmuş, kızarıp bozarmış, mahcup olmuş, anlamlı bir şekilde susmuş ve sonunda bir daha kalkmamak üzere yeniden oturmuş, her ihtimale karşı kendini güvenceye almak için, Yine kendince düşmanlarının tümünü dağıtma ve yerle bir etme gücüne sahip o bakışını takınmıştı. Ayrıca onun bu bakışı, Bay kimseye bağımlı olmadığını eksiksiz gösteren bir bakıştı. Yani bu bakışı açıkça şöyle söylüyordu. Bay bir sıkıntısı yok. Herkes gibi keyfi yerinde onun. Hiçbir şeyi umursadığı yok. Krestyan Ivanoviç besbelli, bütün bunları onaylıyor ve doğru buluyor anlamına gelecek biçimde öksürdü, Hıkmık etti, sonra denetleyen ve soran bakışını Bay Golyatkin'in yüzüne dikti. Bay Golyatkin gülümseyerek söze başladı. ''Ben, Krestyan Ivanoviç ikinci kez rahatsız ediyorum sizi. Şimdi bir kez daha hoşgörünüze sığınarak...'' Bay Golyatkin'in söyleyecek bir şey bulmakta güçlük çektiği belliydi. Krestyan İvanoviç sigara dumanını dışarı üfledikten sonra sigarasını masaya bırakıp... hmm, evet.'' dedi. Size söylenenleri yerine getirmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz, açıkladım size. İyileşmeniz alışkanlıklarınızı değiştirmenize bağlı. Bir şeylerle oyalanmalısınız. Eşinizle dostunuzla görüşmelisiniz. Bu arada hafiften alkol de almalısınız. Neşeli arkadaş gruplarına düzenli olarak katılmalısınız. Bay Gulyatkin gülümsemeyi sürdürüyordu. Çabuk çabuk konuşarak kendisinin başkalarından bir farkı olmadığını... Durumundan yakınmadığını, herkes gibi onun da eğlendiğini, elbette tiyatroya gittiğini, çünkü herkes gibi onun da para durumunun iyi olduğunu, gündüzleri görevde, akşamları evinde olduğunu, bir sıkıntısının bulunmadığını anlattı. Bu arada anladığı kadarıyla başkalarından geri kalan bir yanının olmadığını, kendi evinde oturduğunu, ayrıca Petruşka adında bir uşağının da olduğunu laf arasına sıkıştırmıştı. Bay Goliatkin burada takıldı, konuşmasını sürdüremedi. ''Hımm, hayır, size söylemek istediğim bu değildi. Ayrıca sorduğum da bu değildi. Benim daha çok ilgilendiğim, sizin neşeli arkadaş gruplarına girmeyi, eğlenmeyi sevip sevmediğiniz. Melankolik bir yaşam biçiminiz mi var, yoksa neşeli biri misiniz? Ben, Krestyan Ivanovich, Doktor, Bay Goliatkin'in sözünü kesti.'' Hmm. Yaşam biçiminizi kökünden değiştirmeniz, kişilik yapınızı bütünüyle kaldırıp atmanız gerektiğini söylüyorum. Kresyan Ivanoviç kaldırıp atmanız diye üzerine özellikle basarak söylemiş, sonra pek anlamlı bir biçimde bir süre susmuştu. Neşeli bir yaşama bırakmalısınız kendinizi. Evde oturmak yaramaz size. Kesinlikle oturmamalısınız evde. Bay Goliatkin Krestyan Ivanovich'in yüzüne dikkatle bakarak vesbeli düşüncesini daha iyi anlatabileceği bir sözcük ararken "Ben," dedi. "Krestyan Ivanovich, sessizliği seviyorum ben. Oturduğum dairede yalnızca ben ve Petrushka. Yani söylemek istediğim uşağım var Krestyan Ivanovich. Size şunu söylemek istiyorum Krestyan Ivanovich, kendi halinde bir insanım ben." Krestyan İvanoviç, kendime göre bir yaşantım var. Kendi yoluma giderim. Bildiğim kadarıyla kimseye bir bağlılığım yoktur. Ayrıca Krestyan İvanoviç, dolaşmaya da çıkarım. Nasıl? Evet, bugünlerde dolaşmaya çıkmanın eğlenceli bir yanı olamaz. Havalara baksanıza, çok kötü. Haklısınız Krestyan İvanoviç. Aslında Krestyan İvanoviç size daha önce de açıklama konuruna sahip olduğumu sandığım gibi uysal yaratılışlı bir insanım. Ama başkalarına benzemiyorum Krestyan İvanoviç. Değişik bir yaşam biçimim var. Geniştir yaşam yolu. İstediğim, bununla size söylemek istediğim Krestyan İvanoviç bağışlayın beni Krestyan İvanoviç. Güzel konuşmayı beceremiyorum. Hmm. anlatın. Anladığım kadarıyla... Güzel konuşmayı beceremiyorum, Kresyan İvanoviç. Bunun için beni bağışlamanızı diliyorum, Kresyan İvanoviç. Bay Golyatkin yarı mahcup bir tavırla, sözcükleri birbirine karıştırarak ne söyleyeceğini bilemiyormuş gibi konuşuyordu. Tuhaf bir biçimde gülümseyerek ekledi. Bu bakımdan başkalarına benzemiyorum ben, Kresyan İvanoviç. Bir şeyi uzun uzun gerektiği gibi de anlatamıyorum. Güzel konuşmakta usta değilim. Bununla birlikte çalışkan bir insanım. ''Bununla birlikte çalışkan biriyim Krestyan İvanoviç.'' Krestyan İvanoviç, nasıl yani çalışıyorsunuz?'' diye karşılık verdi. Sonra bir dakikalık bir sessizlik oldu. Doktor tuhaf bir biçimde Bay yüzüne ona inanmıyormuş gibi baktı. Bay Golyatkin de doktora aynı biçimde kuşkuyla bakıyordu. ''Ben Krestyan İvanoviç.'' Bay Goliatkin hep aynı tonda, biraz sinirli, Kresyan Ivanovich'in aşırı ısrarından son derece şaşkın konuşmasını sürdürüyordu. Ben, Kresyan Ivanovich, soyluluğu seviyorum. Sosyetenin gürültüsünü değil. Size nasıl anlatsam Kresyan Ivanovich, yüksek sosyetede çizmelerinizle döşemeleri cilalamanız, parlatmanız gerekir. Böyle söylerken ayağını yere sürtmüştü Bay Goliatkin. Orada sizden bunu istiyorlar efendim. Ayrıca malı sözler etmelisiniz. Karşınızdakini iyi popohlamayı bilmelisiniz. Orada silahlarınız bunlardır işte. Gel gelelim böyle silahlarım yoktur benim Christian İvanoviç. Bu çeşit şeylere yetenek yok bende. Hiçbir zamanda olmadı. Sade, sıradan bir insanım ben. Çekici bir yanımda yoktur. Sanırım bu işlerde önemli olan da budur Christian İvanoviç. Bu anlamda bıraktım ben silahı. Anlaşılacağı gibi Bay Golyadkin, bu anlamda silaha bıraktığı için, bu çeşit yetenekleri olmadığı için hiç de üzülmediğini, dahası bu durumundan hoşnut bile olduğunu doktorun açıkça anlayacağı biçimde söylüyordu. Kresyan İvanoviç onu dinlerken, gözünü oldukça tatsız bir biçimde buruşturmuş, bir şeyler seziyormuş gibi önüne, yere bakıyordu. Bay Golyatkin'in tiradını hayli uzun süren, anlamlı bir sessizlik izledi. Sonunda Kresyan İvanoviç alçak sesle, ''Yanılmıyorsam konudan biraz uzaklaştınız.'' dedi. ''Açıkçası ne demek istediğinizi tam anlayamadım.'' Bay Goliathkin bu kez kaba, kararlı bir tavırla ''Güzel konuşmasını bilmem ben Bay Christian Ivanoviç.'' dedi. ''Güzel konuşmayı beceremediğimi daha önce de söylemiştim size Krestyan Ivanoviç.'' Hmm. Bay Goliathkin yine sakin ama çok anlamlı, mağrur bir tavırla her sözcüğün üzerine basa basa Krestyan İvanoviç diye başladı. Krestyan İvanoviç. Buraya geldiğimde sözüme özür dileyerek başladım. Yine aynı şeyi söylüyorum. Yine bir süre beni hoşgörüyle dinlemenizi rica ediyorum. Sizden gizlemeyeceğim Krestyan İvanoviç. Sizin de bildiğiniz gibi küçük bir insanım ben. Ama ne mutlu ki küçük bir insan olduğum için bunu kendime dert etmiyorum. Dahası tam tersi Krestyan İvanoviç gerçeği söyleyecek olursam büyük değil de Küçük biri olduğum için kendimle gurur bile duyuyorum. Entrikacı biri değilim ve bununla da gurur duyuyorum. Gizli kapaklı işler çevirmem. Ne yaparsam açık açık yaparım. Kurnazlık etmeye kalkışmam. Birine bir kötülüğüm dokunacaksa, kime dokunması gerektiğini iyi bilirim. Ama Christian Ivanoviç bu tür pis işlere bulaşmak istemem. Hemen ellerimi yıkarım. Ellerimi yıkarım diye şu anlamda söylüyorum Christian Ivanovich. Bay Goliathim bir an anlamlı bir tavırla sustuktan sonra, Konuşmasını uysal bir heyecanla sürdürdü. ''Dümdüz yoluma giderim ben, Krestyan İvanoviç. Sağa sola sapmam. Hoşlanmam çünkü böyle şeylerden. Bırakırım başkaları sapsın sağa sola. Bizlerden, yani sizinle benden daha kötü olan insanları küçük görme çabası içinde olmam. Yani şunu söylemek istiyorum, Krestyan İvanoviç. Onlarla bizi demek istiyorum. Sizi demek istemiyorum. Üstü kapalı, yarım yamalak söylenmiş sözleri sevmiyorum. Çift kişilikli insanlardan hoşlanmıyorum.'' ''İftiradan ve dedikodudan nefret ediyorum. Ben maskeyi yalnızca maskeli baloda takarım. Her gün maskeyle dolaşmam insanların arasında. Yalnızca şunu sormak isterim size Kresyan İvanoviç. Düşmanınızdan, kim olursa olsun, en acımasız belirlediğiniz düşmanınızdan öcünüzü nasıl alırdınız?'' Bay Golyatkin konuşmasını Kresyan İvanoviç'in yüzüne meydan okurcasına bakarak bitirmişti. Gerçi Bay Goliathkin, bütün bunları son derece açık seçik, anlaşılır bir biçimde, kendine güvenle, sözcükleri ölçüp biçerek, etkilerinin en yüksek düzeyde olduğunu düşünüyormuş gibi söylüyordu ama, öte yandan Kresyan Ivanovich'in gözüne de huzursuz, çok huzursuz, aşırı derecede huzursuz bakıyordu. Kulak kesilmiş, korkuyla ürpererek, acıklı, karamsar bir sabırsızlık içinde Kresyan Ivanovich'in vereceği cevabı bekliyordu. Ne var ki, Kresyan Ivanoviç önce kendi kendine bir şeyler mırıldandı, sonra koltuğunu masaya çekip oldukça soğuk bir tavırla ama kibarca ona zamanının değerli olduğunu söyledi ve ayrıca durumu tamamlayamadığını, ama ona yardımcı olabilmek için gücünün yettiği her şeyi yapmaya hazır olduğunu, ancak onun elinde olmayan şeylere de karışamayacağını ifade eden bir şeyler mırıldandı. Bay Goliatkin şaşırmıştı. Ne düşüneceğini bilememişti. Doktor kalemini eline almış Bloknotunu önüne çekmiş, bir kağıt koparmış, hemen şimdi gereken her şeyi yazacağını söylemişti. Bay Golyatkin yerinden kalkıp Krestyan Ivanoviç'in sağ kolunu tuttu. ''Hayır, Krestyan Ivanoviç gerekmez.'' dedi. ''Hayır efendim, buna hiç gerek yok. Şu aşamada bunun hiç gereği yok, Krestyan Ivanoviç.'' Bununla birlikte o anda Bay görünümünde tuhaf bir değişiklik olmaktaydı. Gri gözleri acayip bir biçimde parlamaya başlamıştı. Dudakları titriyor, gözünde her kas, her çizgi kıpırdıyordu. Bütün bedeni de titremeye başlamıştı. Kresyan İvanoviç'in kolunu bıraktıktan sonra Bay Golyadkin, şimdi yaptığına inanamıyormuş, daha sonra ne yapması gerektiği konusunda bir resim bekliyormuş gibi kıpırdamadan ayakta duruyordu. O anda oldukça tuhaf bir şey oldu. Biraz şaşıran Kresyan İvanoviç birden oturduğu yerde doğrulmuş, kendinde değilmiş gibi dik dik Bay gözlerinin içine bakmaya başlamıştı. Bay Golyatkin de öyle, onun gözlerinin içine bakıyordu. Daha sonra Kresyan İvanoviç, Bay resmi giysisinin yakasına hafifçe tutunarak ayağa kalktı. Birkaç saniye öyle, karşılıklı birbirlerinin gözlerinin içine bakarak ayakta durdular. Ne var ki o anda, Bay Golyatkin son derece tuhaf ikinci bir hareket daha yaptı. Yine dudakları titremeye başladı, çenesi oynadı, ansızın hiç beklenmedik bir biçimde ağlamaya başladı. Sol eliyle Krestyan Ivanovich'in ev kıyafetinin yakasına yapıştı. Hıçkırarak, sağ eliyle göğsünü yumruklayarak, başını sallayarak bir şeyler söylemeye, bir şeyi açıklamaya uğraşıyordu. Ama konuşamıyordu. Sonunda Krestyan Ivanovich şaşkınlığından kurtuldu. Bay Goliatkin'i koltuğuna oturtmaya çalışırken ''Yeter artık!'' dedi. ''Sakinleşin, şuraya oturun.'' Bay Goliatkin korkuyormuş gibi fısıldayarak karşılık verdi. ''Düşmanlarım var benim Krestyan Ivanoviç, düşmanlarım var, çok kötü niyetli, beni mahvetmek isteyen düşmanlarım var.'' ''Yeter, yeter, bırakın şimdi düşmanlarınızı, onlardan söz etmenin zamanı değil, kesin artık.'' Krestyan Ivanoviç Bay Goliatkin'i koltuğa oturtmaya çalışıyordu. ''Oturunuz, şöyle oturunuz.'' Sonunda oturmuştu Bay Goliatkin. Ama gözlerini Krestyan Ivanovich'in yüzünden ayırmıyordu. Krestyan Ivanovich canı sıkkın, çalışma odasının içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamıştı. Uzun süren bir sessizlikten sonra, Bay Goliatkin mahcup bir tavırla ayağa kalktı. ''Size minnettarım Krestyan Ivanovich, dedi. ''Size çok minnettarım. Benim için şu anda yaptıklarınızın da farkındayım. Bana olan bu işten davranışınızı ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.'' Bay bu çıkışına Kresyan Ivanovich oldukça sert karşılık verdi. ''Yeter! Kesin artık! Yeter diyorum size!'' Bay tekrar yerine oturtmaya çalışıyordu. ''Hadi! Neyiniz var? Canınızı sıkan nedir? Anlatın bana!'' Bay Golyatkin bakışını önüne indirip karşılık verdi. ''İstemez Kresyan Ivanovich. İyisi bırakalım şimdi bunu. Başka bir zamana bırakalım Kresyan Ivanovich. Daha uygun bir zamana bırakalım. Her şey ortaya çıktığında, anlaşıldığında, bazı yüzlerden maskeler düştüğünde, kimin ne olduğu anlaşıldığında konuşuruz bunları. Bay Goliatkin bu kez yerinden kesin kararlı kalkmış, şapkasını eline almıştı. Şimdilikse gördüğünüz gibi, aramızda geçenlerden sonra, sizin de kabul edeceğiniz gibi, Kresyan Ivanoviç izninizle size iyi günler dileyeyim, Kresyan Ivanoviç Ama... ''Neyse, nasıl istersiniz?'' Hmm. Bir anlık bir sessizlik oldu. ''Bildiğiniz gibi, kendi açımdan elimden geleni yapmaya ve içtenlikle size yardımcı olmaya hazırım.'' ''Sizi anlıyorum, Krestyan Ivanovich. Anlıyorum. Artık çok iyi anlıyorum sizi.'' ''Neyse, sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın beni, kresyan Ivanovich.'' Hmm. Size söylemek istediğim bu değildi. Tamam, nasıl isterseniz öyle olsun. İlaçları almaya devam edin. Söylediğiniz gibi, almaya devam edeceğim ilaçlarımı Krestyan İvanoviç. Yine aynı eczaneden alacağım. Günümüzde eczacılık çok önemli bir meslek oldu Krestyan Ivanoviç Nasıl yani? Hangi anlamda söylediniz bunu? En doğal anlamında söyledim Krestyan İvanoviç. Dünyanın artık çok değiştiğini söylemek istemiştim. Hımm. Yalnızca eczacı çocukların değil, bütün çocukların burnu kaptağında şimdi. Herkese yukarıdan bakıyorlar. Hımm. Nereden biliyorsunuz bunu? Tanıdığım birinden biliyorum da onun için söylüyorum Krestyan Ivanovich. Ortak tanıdığımız birisinden. Krestyan Ivanovich, söz gelimi hiç değilse Vladimir Semyonovich'den. Ya. ''Evet, Krestyan İvanoviç. Arada bir de olsa gerçeği söylemek için toplumun ne düşüneceğini fazla umursamayan birkaç kişi tanıyorum, Krestyan İvanoviç.'' ''Ya nasıl oluyor bu?'' ''Şöyle oluyor efendim. Ama konumuzla ilgisi yok bunun. Böylece kimi zaman yumurtayı meyve suyuyla ikram ederler sana.'' ''Nasıl?'' ''Neyi ikram ederler?'' ''Yumurtayı meyve suyuyla, Krestyan İvanoviç.'' ''Bir Rus atasözüdür bu. Yani bazen umduğunu bulamaz insan. Anlayacağınız böyle insanlar da vardır Krestyan İvanoviç. Umduğunu mu bulamaz?'' ''Evet, Krestyan İvanoviç. Yakın bir tanıdığıma birkaç gün önce olduğu gibi.'' Krestyan İvanoviç, Bay Golyatkin'in yüzüne dikkatlice bakarak ''Yakından tanıdığınız biri demek, öyle mi?'' diye sordu. ''Nasıl oldu bu?'' ''Oldu işte efendim.'' Yakından tanıdığım birisi, yine oldukça yakından bir tanıdığımın, üstelik dostumun, nasıl derler, çok can bir dostumun rütbesini, yeni aldığı sekizinci derece rütbesini kutladı. Ona tam olarak şöyle dedi. ''Yeni rütbenizi kutlamak benim için büyük bir mutluluktur, Vladimir Semyonovic. Ayrıca herkesin bildiği gibi, günümüzde falcı koca karılarda kalmadı.'' Bay Golyatkin bunu söylerken başını anlamlı anlamlı sallamış, gözlerini kısarak Kresyan Ivanovich'in yüzüne bakmıştı. ''Hımm, demek öyle.'' dedi. ''Evet Kresyan Ivanovich, öyle dedi işte, tam öyle dedi. Bir yandan da bizim yavru Vladimir Semyonovic'in dayısı Andrei Filippoviç'e bakıyordu. Öyle ama ona sekizinci dereceyi verdilerse bana ne? Öyle değil mi yani Kresyan Ivanovich? Beni ne ilgilendirir bu?'' ''Kusura bakmayın ama adamın ağzı daha süt kokuyor, geldiği yere aldığı rütbeye bakın.'' ''Tam böyle dedi işte.'' ''Vladimir Semyonovic, söylemek istediğim her şeyi söyledim size. İzninizle gideyim artık.'' ''Hımm...'' ''Evet, Christian İvanovic, izninizle gideyim artık diyorum. Anlayacağınız, bir taşla iki kuş vurmak için delikanlının şansı yerinde.'' ''Klara Olsuf Yehne'ye dedim ki, olay önceki gün Olsufi İvanovic'in evinde oldu.'' Duygulu bir aşk şarkısını yeni bitirmişti. Şarkıyı çok duygulu söylediniz Clara Olsufyevna. Gel gelelim, temiz yürekle dinlemediler sizi. Yani onu anlatmak istediğim Krestyan Ivanoviç, anlayabiliyor musunuz beni? Oradakilerin Clara Olsufyevna'yı dinlerken başka şeyler düşünmeleriydi. Ya, peki o zaman Vladimir Semyonovic ne yaptı? Atasözünde denildiği gibi Krestyan Ivanoviç, limon yemiş gibi oldu. Hmm... Evet, Krestyan İvanoviç. Sonra ihtiyara döndüm. Ol Sufi Ivanovich, dedim. Size ne kadar borçlu olduğumu biliyorum. Neredeyse çocukluğumdan beri benim için yaptığınız bütün iyilikler için minnettarım size. Ama gözünüzü açın artık, Ol Sufi Ivanovich, dedim. Çevrenizde neler olup bitiyor, bakın. Ben her şeyin farkındayım, Ol Sufi İvanoviç. Öyle mi? Evet, Krestyan İvanoviç. Tam böyle dedim işte. Vay canına. Oğul Sufi Ivanoviç ne yaptı? Ne yapacak Krestyan İvanoviç? Hıkmık etti, o kadar. Bir şeyler gebeledi, başka bir şey söylemedi. Bilirim ben onu. Amirimiz de çok iyi bir insandır. Sesini çıkarmadı. Öyle ya, adam yaşlı, deyim yerindeyse ortalığı karıştırmak istemedi. Ya. demek öyle oldu. Evet Krestyan Ivanoviç biz böyleyiz işte. Ne yaparsınız? Adamcağız yaşlı, bir ayağı çukurda. Böyle durumlarda dedikleri gibi. Yolcudur artık. Öte yandan dedikodu almış yürümüş. Sesini çıkarmıyor. O karışmayınca da olmuyor. Dedikodu mu dediniz? Evet, Krestyan Ivanoviç. Bir dedikodudur yayıldı. Bizim ayıyla yavru da soktular burunlarını. Anlayacağınız, onlar da koca bir oldular, yapacaklarını yaptılar. Ne düşünüyorsunuz? Adamı öldürmek için ne yaptılar dersiniz? Adamı öldürmek için mi? ''Evet, Krestyan İvanoviç. Bir insanı öldürmek, ruhsal yönden öldürmek için dedikodu yaydılar. Yakından tanıdığım o insandan söz ediyorum.'' Krestyan İvanoviç başını salladı. Bay Goliatkin anlatmayı sürdürüyordu. ''Ne yalan söyleyeyim, onunla ilgili burada söylemeye utanacağım bir dedikodu yaydılar Krestyan İvanoviç.'' ''Hımm...'' Sözde bir mektup yazıp onunla evlenmek istediğini bildirmiş. Oysa öte yandan başka birinin de sözlüsüymüş. Hem de kimin biliyor musunuz Kresyan Ivanoviç kimin? Gerçekten mi? Kimin? Aşevi işleten bir kadının, akşam yemeklerini yediği uygunsuz bir Alman kadının, yediği yemeklerin ücreti olarak evlenme teklif etmiş kadına. Bunu onlar mı söylüyorlar? İnanabiliyor musunuz Kresyan Ivanoviç? Bir Alman kadın, aşağılık, iğrenç, utanmaz bir kadın. Belki de tanıyorsunuz onu. Karolina Ivanovna. Doğrusunu isterseniz kendi açımdan. Anlıyorum sizi Krestyan Ivanovich. Anlıyorum ve kendi açımdan ben de aynı şeyi hissediyorum. Söyler misiniz? Şimdi nerede oturuyorsunuz? Şimdi nerede mi oturuyorum Krestyan Ivanovich? Evet, bilmek istemiştim. Yanılmıyorsam daha önce oturduğunuz, yani yaşadığınız yerden. Bay Goliatkin hafiften gülümseyerek, Evet, Krestyan İvanoviç. Yaşıyordum, yaşıyordum, dedi. Yaşıyordum. Daha önce de yaşıyordum. Yaşamadan olur mu hiç? Onun bu cevabı Krestyan İvanoviç'i biraz şaşırtmıştı. Hayır, yanlış anladınız. Kendi açımdan söylemek istemiştim ki... Bay Goliatkin gülerek sürdürdü konuşmasını. Ben de kendi açımdan söylemiştim Krestyan İvanoviç. Ben de kendi açımdan söylemek istemiştim. Ama çok zamanınızı aldım Krestyan İvanoviç. ''Umarım bağışlarsınız beni. İyi sabahlar dilerim size.'' ''Hımm...'' Kahramanımız Krestyan Ivanoviç'in karşısında ezilip büzülerek, ''Evet, Krestyan Ivanoviç anlıyorum sizi.'' dedi. ''Şimdi çok iyi anlıyorum sizi.'' ''Evet, izin verin, iyi sabahlar dileyeyim size.'' Kahramanımız asker gibi topuklarını birbirine vurup, Krestyan İvanoviç'i büyük bir şaşkınlık içinde bırakarak odadan çıktı. Doktorun merdivenlerinden inerken gülümseyerek ellerini ovuşturuyordu. Apartman kapısından çıkıp temiz havayı ciğerlerine çektiğinde kendini özgür hissetti. Öyle ki kendini dünyanın gerçekten en mutlu ölümlüsü saymaya ve hemen şimdi doğrudan daireye gitmeye hazırdı ki o anda kupa arabasının tekerlek sesi duyuldu. Bay Goliatkin kupa arabasını görünce her şeyi anımsadı. Petruşka arabanın kapısını açıyordu bile. Bay Goliatkin o anda tuhaf son derece tatsız bir duyguya kapıldı. Bir an yüzü kızarmıştı sanki. Bir şey saplanmıştı yüreğine. Kupa arabasının basamağını ayağını kaldırıyordu ki, birden döndü, Christian Ivanovich'in penceresine baktı. Yanılmamıştı. Christian Ivanovich penceredeydi. Sağ ile favorilerini sıvazlarken büyük bir merakla kahramanımıza bakıyordu. Bay Goliatkin kupa arabasına binerken, ''Aptal bu doktor.'' diye geçirdiği içinden. Çok aptal. Belki hastalarını iyileştirmeyi biliyordur. Ama yine de aptal. Odum kafalı. Bay Goliatkin arabaya yerleşti. Petruşka seslendi. "Yürü!" Kupa arabası yine Nevski Caddesi'ne doğru hareket etti. Bölüm 3. Bütün o sabah Bay Goliatkin için çok telaşlı geçti. Nevski Caddesi'ne gelince kahramanımız arabacıya Gostin Instra yönünde durmasını söyledi. Kupa arabasından atlayıp Petruşka'nın eşliğinde kemerin altından koşarak geçti. Gümüş ve altın takılar satan bir dükkana daldı. Bay yalnızca yüzünden bile aşırı telaşlı ve başının çok kalabalık olduğu belliydi. Toplam 1500 rublenin üzerinde tutan tam takım bir yemek ve kahvaltı takımıyla, bu fiyata dahil olmak üzere kendisi için usta işi güzel bir sigara tabakası ve gümüş, tam bir sakal kesme takımı, ayrıca ufak tepek hoş bir şeyler daha seçip pazarlığını yaptıktan sonra Bay Golyatkin, seçtiklerini yarın kesinlikle uğrayıp alacağını, Belki de yarını beklemeden hemen bugün adam yollayıp aldırtacağını söyleyip dükkanın numarasını aldı. Kaparo konusunda titizlenen dükkan sahibini dikkatle dinledikten sonra geldiğinde ödemeyi de yapacağını söyledi. Sonra şaşkın durumdaki dükkan sahibiyle aceleyle vedalaştı ve arkası sıra koşturan tezgahtarların önünde de bir arkaya dönüp Petruşka'ya bakarak dümdüz yürümeye başladı. Başka bir dükkan arıyordu. Bu arada bir değiş tokuş dükkanına girdi, büyük banknotlarının hepsini bozdurdu. Bu işten zarar edeceğini bile bile bozdurdu. Cüzdanı iyice şişmişti. Bunun ona büyük haz verdiği belliydi. Sonunda çeşitli kadın eşyaları satan bir dükkana girdi. Bay Golyatkin burada da oldukça yüklü tutarda bir takım eşyanın pazarlığını yaptıktan sonra dükkan sahibine sonra yine uğrayıp ayırdıklarını alacağını söyledi. Dükkanın numarasını not etti. Kaporayı sorduklarında ödemenin eşyaları alırken yapılacağını söyledi. Sonra birkaç dükkana daha uğradı. Her dükkanda pazarlık yaptı. Birçok eşyanın fiyatını sordu. Dükkan sahipleriyle uzun uzun tartıştı. Bazı dükkanlara birkaç kez çıkıp tekrar döndü. Sözün kısası çok meşgul görünüyordu. Kahramanımız Gostin Saray'dan sonra ünlü bir mobilya mağazasına da uğradı. Orada altı odalı bir ev için gerekli mobilyanın pazarlığını yaptı. Çok hoş, son moda, kadınlar için bir tuvalet masasını uzun uzun inceledi ve seçtiklerini aldırtmak üzere kesinlikle adam yollayacağını, her yerde olduğu gibi dükkan sahibine ödemenin eşyalar alınırken yapılacağını söyleyip mağazadan çıktı. Daha sonra birkaç dükkana daha uğradı, bir şeylerin pazarlığını daha yaptı. Sözün kısası çok telaşlıydı. Bütün bunların sonunda Bay Goliathkin'i de sıklığı belliydi. Durup dururken vicdanının neden sızlamaya başladığını ancak Tanrı bilirdi. O anda söz gelimi Andrei ile ya da hiç değilse Christian ile karşılaşmayı dünyada istemezdi. Saat kulesindeki saat nihayet öğleden sonra üç buçuğu vurdu. Sonunda kupa arabasına bindiğinde bu sabah bunca dolaşmadan koşuşturmadan sonra Bay Goliatkin'in elinde toplam bir buçuk ruble ödediği bir çift eldivenle bir şişe parfümden başka bir şey yoktu. Henüz erken olduğu için Bay Golyatkin, arabacıya Nevski Caddesi'nde o güne kadar yalnızca adını duyduğu, hiç gitmediği ünlü bir lokantanın önünde durmasını söyledi. Kupa arabasından indi, bir şeyler atıştırmak, biraz dinlenmek, bu arada da onun için önemli olan o anın gelmesini beklemek için lokantaya girdi. Zengin bir yemeğe davetli birinin atıştıracağı gibi, yani açlığını bastırmak için bir şeyler yedikten ve bir kadeh vodka içtikten sonra Bay Golyatkin, Koltuğa geçip çevresini alçak gönüllülükle şöyle bir göz gezdirdikten sonra içi boş ulusal bir gazeteyi, Bulgarların Kuzey Yarısı ima ediliyor, sakince alıp okumaya başladı. İki satır okuduktan sonra gazeteyi bırakıp kalktı, aynaya baktı, üstünü başını düzeltti, aynada sağına soluna baktı, sonra pencereye gitti, kupa arabasının orada olup olmadığına baktı, sonra yine koltuğa gidip oturdu, gazeteyi eline aldı. Kahramanımızın son derece heyecanlı olduğu belliydi. Saatine bakıp üçü çeyrek geçtiğini, dolayısıyla daha çok beklemesi gerektiğini anlayınca bir şey içmeden böyle oturmasının uygunsuz kaçacağını düşünerek o anda canı hiç de çekmemesine rağmen kendine bir kakao ısmarladı. Kakaosunu içtikten sonra zamanın biraz geçtiğine karar verdi, hesabı ödemek için kasaya gitti. O anda biri omzuna dokundu. Dönüp bakınca sabahleyin Liteskaya'da karşılaştığı yaşça da rütbecede küçük iki daire arkadaşını gördü. Kahramanımızın onlarla belli bir yakınlığı yoktu. Dosta değildiler, düşmanda. Yani karşılıklı olarak birbirlerine saygılıydılar. Başkaca bir ilişki yoktu aralarında. Olamazdı da. Şimdiki karşılaşmaları Bay Goliatkin'in canını çok sıkmıştı. Yüzünü biraz buruşturdu. Bir an ne diyeceğini bilemedi. İki kayıt memuru neşeli Yakov Petrovic, Yakov Petrovic diye başladılar. Burada mıydınız? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Bay Goliatkin. Genç memurların şaşkınlığı ve senli benli tavırları karşısında biraz bozulmuş, heyecanlanmış gibi hemen kesti sözlerini. "O, siz miydiniz baylar?'' dedi. ''Bugün kaçaksınız galiba baylar?'' <gülüyor> Kahramanımız bu arada kendini küçük düşürmemek ve her zaman ilişkilerini belli sınırlar içinde tuttuğu genç yazıcılara hoş davranmış olmak için genç memurlardan birinin omzuna dokunacak olmuş ama bu onun için şimdi hiç de iyi sonuç vermemiş, davranışı işten olmaktan çok garip kaçmıştı. ''Ee, dairede işler nasıl? Bizim ayı oturuyor mu yine?'' ''Kimden söz ediyorsunuz, Yakov Petrovic?'' Bay Golyatkin bir kahkaha attı. ''Ne yani? Kim ayı dediklerini bilmiyor musunuz yani?'' dedi. Paranın üstünü almak için tezgahtara döndü. Tezgahtarla işini bitirdikten sonra bu kez memurlarla konuşmasını çok daha ciddi bir tavırla sürdürdü. ''Andrey Filipoviç'ten söz ediyorum, baylar.'' İki kayıt memuru birbirine anlamlı anlamlı göz kırptılar. Biri, Hala oturuyor ve sizi soruyor Yakov Petrovich diye karşılık verdi. Oturuyor demek. Öyleyse bırakın otursun baylar. Beni soruyor ha. Evet Yakov Petrovich Soruyor. Ne olmuşsunuz böyle Yakov Petrovich? Kokular, kremler sürünmüşsünüz. İki dirhem bir çekirdek giyinmişsiniz. Bay Golyatkin, canı sıkkın bir biçimde gülümseyip başını öte yana çevirip karşılık verdi. Evet baylar öyle işte. Hoşçakalın. Onun gülümsediğini gören memurlar kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Kahramanımız somurttu. Bir an sustuktan sonra memurlara bir açıklamada bulunmaya karar vermiş gibi ''Size bir dost olarak şunu söyleyeyim baylar'' diye başladı. ''Sizler benim nasıl biri olduğumu bilirsiniz baylar. Ama şimdiye kadar yalnızca bir yanımı biliyordunuz. Bunun için kimseyi suçlayamam. Aslını isterseniz bunda suç biraz da benimdir.'' Bay Goliathkin dudaklarını büzdü, memurlara anlamlı anlamlı baktı. Memurlar yine birbirlerine göz kırptılar. Şimdiye kadar nasıl biri olduğumu bilmiyordunuz baylar. Burada nasıl biri olduğumu size açıklamanın yerinde olacağını da sanmıyorum. Yalnız kısaca bir şeyler söyleyeceğim size. Bazı insanlar vardır baylar. Dümdüz yollarına giderler. Sağa sola sapmayı sevmezler. Yalnızca maskeli balolarda maske takarlar. Bazı insanlar da vardır. İnsanın yaratılışının asıl amacının yalnızca döşemeleri çizmeleriyle daha iyi cilalamak olmadığını bilirler. Öyle insanlar vardır, baylar. Pantolonları üzerlerine güzel oturuyor diye mutlu olduklarını, yaşamlarının eksiksiz olduğunu söylemezler. Nihayet boşuna koşuşturup durmayı, onun bunun önünde yaltaklanmayı, en önemlisi de baylar, hiç de istenmedikleri yerlere burunlarını sokmayı sevmeyen insanlar vardır. Size söylemem gereken her şeyi söyledim baylar. ''Şimdi izin verin gideyim.'' Bay Goliatkin giderken durdu. Çünkü kayıt memurlarının anlamak istedikleri şeyi anlamış ve ikisi birden son derece uygunsuz biçimde kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Bay Goliatkin gururu kırılmış gibi öfkeli, ''Gülün bakalım baylar, gülün.'' dedi. ''Zamanı gelince anlayacaksınız.'' Şapkasını alıp kapıya yürüdü. Kapıda durup son kez döndü kayıt memurlarına. ''Size bir şey daha söyleyeyim baylar.'' diye ekledi. Bir şey daha söyleyeyim. Burada karşı karşıyayız sizinle. Benim prensibim, elde etmek istediğim şeyi elde edemezsem metin olmaya çalışmaktır. Elde edersem tutarım kendimi. Ne olursa olsun. Kimsenin kuyusunu kazmam. Entrikacı biri değilim ve bununla gurur duyarım. Anlayacağınız diplomat olamazmışım. Bir de, bilirsiniz baylar, kuş kendiliğinden gelir avcıya, derler. Evet, kabul etmeye de hazırım. Ama burada kim avcı, kim kuştur. Önemli olan bu işte baylar. Bay Goliatkin konuşmasına anlamlı bir tavırla, yüzüne çok şey anlatan bir biçim vererek, yani kaşlarını kaldırıp dudaklarını olmayacak derecede büzüp bitirdi. Öne eğilerek memurları selamladı, onları büyük bir şaşkınlık içinde bırakıp çıktı. Petroşka soğukta beklemekten sıkılmış olsa gerek, canı sıkkın bir tavırla, ''Nereye emrediyorsunuz?'' dedi. Kahramanımızın bu sabah iki kez takındığı, şimdi merdivenden inerken de üçüncü kez takındığı yüzündeki o korkunç, her şeyi yok edeceği ifadesini fark edince sorusunu tekrarladı. ''Nereye emrediyorsunuz?'' ''İzmai Köprüsü'ne! İzmai Köprüsü'ne çek! Hadi!'' Bay Goliathkin düşünüyordu. ''Yemeğe saat dörtten önce oturmazlar, hatta beşte. Şimdi gitsem erken olmaz mı? Ama olsun varsın. Ben biraz erken gitsem olur. Aile yemeği çünkü.'' Ben, önemli kişilerin aralarında dedikleri gibi, Sanfason gidebilirim. Fransızca Sanfason teklifsiz. Niçin Sanfason gidemeyecekmişim? Bizim ayı bile herkesin Sanfason gidebileceğini söylüyordu. Öyleyse ben de gidebilirim. Bay Goliath böyle düşünüyordu? Ne var ki bu arada heyecanı giderek artmaktaydı. Onu çok endişelendiren bir şeye kendini hazırladığı belliydi. Artık düşünmemek için... Kolunu sallayarak kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Kupa arabasının penceresinden dışarı bakmaya başladı. Öyle ki o anda Bay gören biri onun iyi, dahası aile ortamında, önemli kişilerin aralarında dediği gibi sanfason, bir yemeğe gitmekte olduğunu kesinlikle söyleyemezdi. İzmai köprüsüne geldiklerinde Bay Golyatkin arabacıya evi gösterdi. Kupa arabası avlu kapısından gürültüyle girdi. Sağdaki girişin önünde durdu. İkinci katın penceresinde bir kadın görünce, Bay Golyatkin eliyle ona öpücük yolladı. Ancak ne yaptığını bilemeden yapmıştı bunu. Çünkü o anda kelimenin tam anlamıyla kendinde değildi. Kupa arabasından yüzü bembeyaz sersem gibi indi. Sundurmanın altına girdi, şapkasını çıkardı, dizlerinin hafiften titrediğini hissediyordu. Kendinde değilmiş gibi yürüdü, basamakları çıkmaya başladı. Kapıyı açan görevliye, ''Ol Sufi İvanoviç var mı?'' diye sordu. ''Evdeler efendim, yani yoklar, hayır, evde değiller efendim.'' Nasıl olur? Sen ne diyorsun canım? Ben, ben yemeğe geldim aslanım. Beni tanımadın sanırım. Tanımaz olur muyum efendim? Sizi içeri almam söylenmedi bana efendim. Sen, sen aslanım. Galiba yanılıyorsun aslanım. Benim, ben davetliyim canım. Bu arada Bay Golyatkin içeri girmeye kararlı olduğunu göstermek için paltosunu çıkarıp atmıştı. Yemeğe geldim ben. Durun efendim, olmaz. Sizi içeri almamamız... Ve kapıdan geri çevirmemiz emredildi efendim. Evet efendim, öyle. Bay Golyatkin'in yüzünde renk kalmamıştı. Tam o anda salonun kapısı açıldı. Gelen Olsufiy Ivanovich'in yaşlı oda hizmetçisi Gerasimovich'ti. İşte kendileri, Yemelyan Gerasimovich. İçeri girmek istiyorlar. Ben de. Peki, aptal mısınız siz, Alexey? İçeri gidin ve o Semyonovich aşağılığını buraya yollayın. Gerasimovich. Sonra Bay e döndü, kibar ama kararlı bir tavırla ekledi. Olmaz efendim, kesinlikle olmaz. Kusura bakmamanızı rica ediyorlar. Sizi kabul edemeyecekler efendim. Bay Golyatkin kekeleyerek, Kendileri de mi öyle, yani beni kabul etmeyeceklerini mi söylediler? Diye sordu. Kusura bakmayın Gerasimoviç ama neden kesinlikle kabul edemeyeceklermiş, sorabilir miyim? Kabul edemeyeceklermiş işte efendim, söyledim size. ''Kusura bakmamanızı söylemememi emrettiler. Demek kabul edemeyecekler efendim. Ama neden? Nasıl bir şey bu? Nasıl? İzninizle, izninizle.'' ''Peki ama nasıl olur? Böyle olmaz ki. Haber verin içeriye. Olacak şey mi bu? Yemeğe davetliyim ben.'' ''İzninizle, izninizle. Ama ortada bir durum var. Kusura bakmamam isteniyor. Öte yandan izninizle Gerasimovic. Nasıl olur bu? Gerasimovic.'' Gerasimovich tam o anda antreye giren iki beye genişçe yol açmak için Bay eliyle oldukça kararlı bir tavırla kenara iterek ''İzin verin, izin verin'' dedi. Antreye girenler Andrei Filippoviç ile yeğeni Vladimir Semyonovic'ti. İkisi de şaşkınlıkla bakmışlardı Bay Golyatkin'e. Andrei Filippoviç bir şey söyleyecek olmuştu ama Bay Golyatkin kararlıydı. Başını önüne eğip yüzü kıpkırmızı gülümseyerek, yüzü allak bullak, Olsufi İvanoviç'in antresinden çıkmak için yürüdü. Ben sonra uğrarım, Gerasimovic, dedi. Geldiğimde durumu açıklarım. Kapıya vardığında oradan seslendi. Umarım durum bir an önce açıklığa kavuşur. Bay Goliatkin'in arkasından koşan Andrey Filipovic'in sesi duyuldu. Yakov Petroviç Yakov Petroviç Bay Goliatkin o arada merdivenin başındaydı. Birden Andrey Filipovic'e döndü. Hayli kararlı bir tavırla, ne istemiştiniz Andrei Filippovich diye sordu. Neyiniz var Yakov Petrovich? Bir şey mi oldu? Önemli değil Andrei Filippovich. Bir şey yok. Öyle bir uğramıştım da. Benim kişisel bir sorunum bu Andrei Filippovich. Olay nedir efendim? Kişisel bir sorunum olduğunu söyledim size Andrei Filippovich. Sandığım kadarıyla resmi ilişkimizle ilgili kötü bir şey de yok ortada. Nasıl yani? Resmi ilişkimizle ilgili. Bir şey yok Andrei Filippovich. Kesinlikle bir şey yok. Küstah bir kız, hepsi o kadar. Andrei Filipovic ne diyeceğini şaşırmıştı. Ne? Ne? Bu arada merdivenin dibinden seslenerek Andrei ile konuşmakta olan Bay Goliatkin onun üzerine atılmaya hazırmış gibi doğrudan gözlerinin içine bakıyordu. Bölüm müdürünün biraz şaşkın olduğunu görünce, neredeyse farkında olmadan ona doğru bir adım bile atmıştı. Andrei Filipovic geri çekilmişti. Baygolyatkin bir basamak sonra bir basamak daha çıktı. Andrei Filipovic çok huzursuzmuş gibi çevresine bakınıyordu. Baygolyatkin birden hızla çıkmaya başladı basamakları. Bu arada Andrei Filipovic atik davranmış, salona girmiş, arkasından kapıyı kapatmıştı. Baygolyatkin antrede yalnız kalmıştı. Gözleri kararıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Çok kısa bir süre önce olmuş yine son derece saçma bir şeyi anımsamış gibi anlamsız düşüncelere dalmış ayakta duruyor, zorla gülümseyerek ''Eh, eh'' diye mırıldanıyordu. Tam o anda, merdivenin ilk basamaklarında, o Sufi için yemeğe davet ettiği yeni konukların olsa gerek, konuşmaları ve ayak sesleri duyuldu. Bay Golyatkin biraz toparladı kendisini. kürkten yakalığını kaldırdı. Böylece elinden geldiğince gizlenmeye çalışarak yan yan, Kısa adımlarla, basamaklara arada bir takılarak inmeye başladı merdivenlerden. Üzerinde aşırı bir bitkinlik vardı. Sersemlemiş gibiydi. Kendini öylesine mahcup hissediyordu ki, dışarı çıkınca kupa arabasının gelmesini beklememiş, çamurlu avluda da çıka arabasına doğru yürümeye başlamıştı. Arabasının yanına vardığında, Bay Golyadkin arabaya binmeye çalışırken, o anda yer yarılsa içine girse, veya hiç değilse kupa arabasıyla birlikte bir fare deliğine saklansa ne iyi olurdu diye düşündüğünün farkına vardı. O anda Olsufi Ivanovich'in evinde herkesin pencerelere üşüşerek ona baktığını düşünüyordu. Dönüp pencerelere bakacak olsa o anda ölürmüş gibi geliyordu ona. Kupa arabasına binmesine yardım etmeye hazırlanan Petruşka'ya tıkanacak gibi ''Ne diye gülüyorsun kötü kerif?'' dedi. ''Gülecek ne var ki ortada güleyim, Güldüğün falan yok, şimdi nereye gideceğiz?'' ''Eve, hadi çek.'' Petruşka kupa arabasının arkasındaki yerine çıkıp ''Eve çek!'' diye bağırdı. Bay Goliatkin, ''Karga gibi gırtlak var adamda.'' diye geçirdiği içinden. Çok geçmeden kupa arabası İzmailovski köprüsünü oldukça geride bırakmıştı. Kahramanımız birden var gücüyle ve hızla asıldı kordona. Bağırarak arabacısına hemen geri dönmesini söyledi. Arabacı atları çevirdi, iki dakika sonra kupa arabası tekrar Olsufi İvanoviç'in evinin avlusuna girmişti. Bay Golyadkin bu kez ''Hayır salak hayır!'' diye bağırdı. ''Geriye!'' Arabacı böyle bir komutu bekliyormuş gibi bir şey söylemeden ve Olsufi İvanoviç'in evinin girişinde durmadan avluyu bir baştan bir başa dolanıp tekrar sokağa çıktı. Eve kadar gitmedi Bay Golyatkin. Semyonovski köprüsünü geçtikten sonra arabacıya bir ara sokağa sapmasını, ve son derece gösterişsiz bir meyhanenin önünde durmasını söyledi. Kahramanımız kupa arabasından indi, arabacının parasını verip böylece sonunda arabadan kurtuldu. Petruşka'ya eve gitmesini ve kendisinin dönmesini beklemesini emretti. Sonra meyhaneye girdi, özel bir oda kiralayıp yemek ısmarladı. Kendisini çok kötü hissediyordu. Kafasının içi karma karışıktı. Odanın içinde uzun süre heyecanlı bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sonunda bir sandalyeye çöktü. Ve başına ellerinin arasına aldı. Durumunu kendini zorlayarak düşünüyor, anlamaya çalışıyordu. Bölüm 4 Bay veli nimeti olan yüksek derece devlet görevlisi Berendeyip'in biricik kızı Klara Olsufievna için göz kamaştırıcı, harika bir öğleden sonrası yemeğiyle kutlanan görkemli doğum günü ziyafeti veriliyordu. İzmailovskiy Köprüsü ve çevresindeki devlet görevlilerinin evlerinde şimdiye dek görülmemiş derecede gösterişli bir yemekti bu. Bir yemekten çok zenginlik, görkem ve kalite yönünden Babil'deki Baltazar ziyafetlerinden geri kalmayan bir ziyafet. İncil'deki bir öyküde peygamber Daniel'in kitabı 5. başlık, Halde Kralı Baltazar'ın sarayında verilen bir ziyafette. Esrarengiz İngiz bir el duvara o gece kralın öldürüleceğini yazar ve kral o gece öldürülür. Şampanyalar patlatılıyor. Veliseev ve Milyutin dükkanlarından, Veliseev ve Milyutin, Petersburg'un en ünlü meyve sebze dükkanlarının sahipleriydiler. Getirilmiş istiridyeler ve meyveler masaları süslüyordu. Sağlıklı bedenler, rütbesine göre kimin nerede oturacağını gösteren kartlar. Her şey ışıl ışıl pırıl pırıldı. Böylesine görkemli olan bu önemli yemeğin sonunda ailenin, tanıdıkların, akrabaların katılacağı küçük çapta bir de balo düzenlenmişti. Baloda yemek kadar parlak ve kaliteliydi. Evet, bu kadar güzel baloların her zaman düzenlenebileceğini elbette kabul ederim. Ama inanın, çok seyrek görülebilecek cinstendi bu balo. Bir balo olmaktan çok, ailenin mutluluğuna tanıklık eden bu tür balolar, yalnızca yüksek devlet görevlisi Berende Evin evi gibi evlerde verilebilir. Dahasını söyleyeyim, her yüksek dereceden devlet görevlisinin evinde de böyle baloların verilebileceğinden kuşkuluyum. Ah, bir şair olsaydım. Yani en azından Homeros veya Pushkin gibi. Onlardan daha az yetenekli olmak yeterli değildir çünkü. Kesinlikle baştan sona anlatırdım size o balonun görkemini, parlak renklerini, ihtişamını. Ah okuyucularım benim, ne göz kamaştıran bir gündü o. Evet, yemeği anlatarak başlardım öyküme. O anı, ziyafetin kraliçesinin onuruna kadehlerin kaldırıldığı o ilk anı anlatarak başlardım. Önce Hatip Demostenos'un derin anlamlı, heyecanlı söyleyelerini dinliyormuş gibi duygulu, saygılı bir sessizliğe gömülmüş konukları anlatırdım size. Sonra konuklardan rütbesi en yüksek, en önde gelen konuk olmaya birçok bakımdan hakkı olan, aksaçlı, nişanları aksaçlarına pek yakışan Andrei Filippoviç'i anlatırdım. Yerinden kalkıp, özellikle böyle anlar için uzak ülkelerden getirtilmiş, şaraptan çok tanrısal nektara benzeyen, en kalitelisinden şarapla dolu kadehini başının üzerine kaldırışını anlatırdım. Bourbon şarapları ve şampanya ülkesi Fransa kastediliyor. Andrei Filippoviç'in arkasından kadehlerini kaldıran, beklenti dolu bakışlarını ona doğrultmuş konukları da, doğum günü kutlanan kraliçenin mutlu anne babasını da uzun uzun anlatırdım. Gözünden bir şey kaçmayan Andrei Filippoviç'in kadehine bir damla gözyaşı damladıktan sonra, bir kutlama konuşması yaptığını, herkese sağlıklar dilediğini, Herkesin sağlığına kadeh kaldırıp içtiğini de anlatırdım. Ama itiraf edeceğim, açıkça itiraf edeceğim. O anın, yaş günü kutlanan kraliçenin, Clara Osophyena'nın yüzü bir ilk bahar gülü gibi kıpkırmızı, mutluluktan ve utangaçlıktan yanakları al al, aşırı duygulanmaktan ağlamaklı kendini ince ruhlu annesinin kollarına bıraktığında İnce ruhlu annesinin ağlamaya başladığı ve ayrıca bu olay karşısında herkesin sayıp sevdiği yüksek dereceden devlet memuru, uzun yıllar devlet hizmetinde çalıştığı için artık ayakları tutmayan ve dürüst çalışmasına karşılık, Tanrı'nın böylesine büyük bir servetle, gösterişli bir evle, birkaç köyle ve bu kadar güzel bir kızla ödüllendirdiği yaşlı oğul Ivanov için birden çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladığı ve onun gözyaşları içinde, Amirleri generalin çok yüce gönüllü bir insan olduğunu söylediği o anı yine de gerektiği gibi anlatamazdım. Evet anlatamazdım. O anda herkesin ne duygulandığını, heyecanlandığını anlatamazdım. Bir kayıt memurunun da, o anda bir kayıt memurundan çok beşinci dereceden bir devlet görevlisini andırıyordu, Andrei Filippoviç'in sözleri üzerine herkes gibi heyecana kapılıp ağlamaya başladığını da anlatamazdım. Öte yandan o coşkulu anda Andrei Filippoviç, bir kayıt şefine de bir bölüm müdürüne de hiç benzemiyordu. Hayır, başka birine benziyordu o anda. Ama neye benzediğini bilemiyorum. Ne var ki bir kayıt şefine hiç benzemediğini biliyorum. Çok yüksek biriydi o anda. Nihayet... Of, yüce ve çarpıcı şeylerden söz etme yeteneği neden yoktur bende? İnsan yaşamında bazen Erdem'in kötü niyeti, kötülüğe, ahlaksızlığa ve çekememezliğe üstün geldiği böylesine coşkulu, etkileyici anları neden anlatamam... Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama susarak, her türlü güzel sözden daha etkileyici olacaktır bu, 21. baharına basan o mutlu genci, Andrei için yeğeni, Vladimir Semyonovich anlatacağım size. Vladimir Semyonovich ayağa kalktı, o da kadehini kaldırdı. Toplantının kraliçesinin anne babası, yaşlı gözlerini ondan ayırmıyorlardı. Andrei Filippoviç'in gurur dolu bakışları da, toplantının kraliçesinin utangaç bakışları da, Konukların coşkulu bakışları da bu parlak gencin birkaç daha arkadaşının kıskançlık dolu bakışları da ona yönelmişti. Söylemeden edemeyeceğim, bu gencin her şeyi onun için iyi anlamda olmak üzere, bir gençten çok saygın yaşlı birine benzeyen bu gencin her şeyi, pembe yanaklarından küçük lütkmesini gösteren nişanına varana dek her şeyi bu görkemli anda onun bir zaman geldiğinde çok yüksek rütbelere ulaşacağına tanıklık ediyordu. Ama bir departman şefi aynı zamanda Andrey Filippovich'in ve bir zamanlar Olsufi Ivanovich'in de mesai arkadaşı ve aynı zamanda evin uzun yıllardır aile dostu. Klara Olsufi Emna'nın vaftiz babası olan Anton Antonovich Setoçkin'in saçlarına ak düşmüş bu ihtiyar adamın kadehini nasıl kaldırdığını, horoz ötüşüne benzer bir sesle neşeli birkaç şiir okuduğunu, deyim yerindeyse kibarlıktan ezilip büzülerek herkesi gülmekten kırıp geçirdiğini, onun herkesi güldürmesi ve böylesine kibarlık göstermesi üzerine... Clara Olsuf anne babasının uyarısı üzerine kalkıp onu öptüğünü de anlatmayacağım. Yalnızca şu kadarını söyleyeceğim. Böyle bir yemekten sonra birbirlerini akraba ve kardeş saymak zorunda hissetmeleri doğal olan konuklar nihayet masadan kalktılar. Arkasından yaşlılar ve ağırbaşlı konuklar belli bir süreyi dostça, anlaşılacağı gibi, oldukça içten, saygılı bir sohbetle geçirdikten sonra kibarca bitişikteki odaya geçtiler. Değerli zamanı ziyan etmemek için hemen gruplar oluşturarak ağırbaşlı tavırlarla yeşil çuha örtülü masalara dağıldılar. Bayanlar ise konuk salonunda oturup birbirlerine karşı son derece sevimli, kibar tavırlarla değişik konulardan söz etmeye başladılar. Sonunda devletine inançla ve özveriyle hizmet ederken bacaklarını kullanma yeteneğini yitirmiş, bu nedenle de yukarıda anlatılan şeylerle ödüllendirilmiş çok saygıdeğer ev sahibi, Vladimir Semyonovic ve Klara Olsufyevna'nın yardımlarıyla koltuk değneklerine dayanarak konuklarının arasında dolaşmaya başladı. O da birden aşırı derecede sevimli olmuş, biraz pahalıya patlayacak olsa da küçük çapta bir balo düzenlemişti. Orkestrayı ayarlama görevi yemekte bir gençten çok saygın bir ihtiyarı andıran gence verilmişti. Sonunda 12 kişilik orkestra gelip yerini aldı ve saat tam 8.30'da konukları Fransız kadriline değişik danslarla çağırmaya başladı. Kalemimin zayıf olduğunu gizlemiyorum. Aksaşlı ev sahibinin olağanüstü bir sevimlilikle düzenlediği baloyu gerektiği gibi anlatmakta güçsüz kaldığını da itiraf ediyorum. Hem ayrıca sorarım size. Benim gibi sıradan ama Bay Golyatkin'in serüveni gibi olağanüstü serüvenlere aşırı meraklı bir anlatıcı nasıl anlatabilir size bunca güzelliğin, parlaklığın, saygın davranışın, neşenin, sevimli ağırbaşlılığın ve ağırbaşlı sevimliliğin, canlılığın, sevincin karışımını, bütün o oyunları, devlet memurlarının her biri havai fişekler gibi ışık saçan eşlerinin, bunu onların güzelliklerini ifade etmek için söylüyorum, bütün o kahkahalarını, onların gül pembesi omuzlarını, küçücük yüzlerini, göz alıcı bedenlerini, ancak Homeros'un o yüce anlatımıyla betimleyebileceği küçücük ayaklarını nasıl anlatabilir size? Nihayet o göz kamaştırıcı genç centilmenlerin ağır başlılıklarını, sigara içenlerinin dans aralarında uzaktaki küçük yeşil bir odada sigaralarını içişini, dansa verilen aralarda sigara içmeyenlerinin ise, öğlelerinin her birinin saygın bir rütbesi ve soyadı vardı, çevrelerine olan saygılı davranışlarını nasıl anlatabilirim size? Bayanlarla daha çok Fransızca konuşan, Rusça konuşmaları gerektiğinde ise çok anlamlı sözcükler kullanan, komplimanlar yapan, derin anlamlı cümleler kuran o gençleri nasıl anlatırım? Ancak sigarayı içilen odalarda böyle kibar konuşmayı bırakan Neopetka, Polkayı neden öyle zıplayarak oynuyordun?'' Veya Neovaska, Vaska? Kadını ne güzel çeviriyordun öyle?'' gibi cümleler kullanan o gençleri de nasıl anlatacağım? Evet okuyucularım, size yukarıda da bildirme konuruna erdiğim gibi kalemim bütün bunları anlatmama yetecek kadar güçlü değildir benim. Bu nedenle susuyorum. İyi mi Bay Golyatkin'e? Çok gerçek olan öykümüzün asıl kahramanına dönelim. Daha fazlasını anlatmamak için yalnızca şu kadarını söyleyeyim, Bay Golyatkin çok tuhaf bir ruhsal durum içindeydi. O da buradaydı Baylar. Yani baloda değildi ama aşağı yukarı baloda sayılırdı. Söylenecek bir şey yok Baylar. Durumunda bir acayiplik yoktu ama bulunduğu yer biraz tuhaftı. Gerçi bunu söylemek bile garip ama o anda Olsufi için hizmetçiler girişinin merdiven sahanlığında bekliyordu. Doğrusunu isterseniz burada beklemesinde bir tuhaflık yoktu. Öyle bekliyordu orada. Ama köşeye sinmişti baylar. Soğuk olmayan bir köşede bekleseydi hadi neyse. Oysa karanlık bir yer seçmişti kendine. Büyük bir dolapla eski bir paravanın arkasına, bir sürü döküntü eşyanın arasına gizlenmişti. Oradan yabancı bir gözlemci gibi olan biteni izliyordu. Şimdilik yalnızca gözlüyordu, baylar. Evet baylar, isteseydi elbette girerdi içeri. Niçin giremeyecekti ki? Birkaç adım atması yeterdi. Doğrudan içeri girerdi. Hem adam akıllı girerdi. Ne var ki şu anda dolapla paravan arasında bir sürü döküntünün, eski püskü eşyaların arasında soğukta üç saattir dikilirken, bu yaptığının yanlış bir şey olmadığını kendi kendine kanıtlamak istercesine, Fransız Bakan Villel'in Joseph Villel, 1773-1854 Kont, reaksiyoner, kralcı. Kutsal anılarından şu cümleyi geçiriyordu içinden. Beklemesini bilirsen her şeyin sırası gelir. Bu cümleyi Bay Goyatkin bir zamanlar hiç ilgisi olmayan bir kitapta okumuştu. Ne var ki şimdi, tam yerinde anımsamıştı onu. Bir kere cümle o andaki durumuna çok uygundu. Ayrıca merdivende yaklaşık üç saat karanlıkta ve soğukta bekleyen birinin aklına... Sorununun çözümüyle ilgili neler gelmezdi ki? Bay Goliatkin, eski Fransız Bakan Vilel'in söylediğimiz o cümlesini tam zamanında içinden geçirdikten sonra, nedendir bilinmez, yine bir zamanlar bir kitapta öykülerini okuduğu eski Türk vezir Marsimiris ile Güzel Kontes Luisa'yı anımsadı. M. Komarov'un Ölümü 1812 Aşk Romanı İngiliz Lordu George ile Brandeburg Kontesi Frédéric Luisa'nın Aşk Serüveni romanıyla. Türk veziri Marsimiris ve Sardunya Kraliçesi Teresa'nın Aşkı Romanı 1782 yılında İngiliz Lorda adı altında birlikte basılmıştı. Daha sonra cizbitlerin amaca ulaşmak için başvurulan her yolun hoşgörülebileceğini prensip edindiği aklına geldi. Bu tür tarihsel bilgilerle kendini biraz cesaretlendirdikten sonra Bay Goliatkin kendi kendine ''Cizbitler de ne oluyor?'' diye mırıldandı. ''Cizbitlerin topu son derece beyinsizdi. Hepsini cebimden çıkarırım. Bir ara büfe...'' Doğrudan antreye, oradan da şu anda Bay bulunduğu hizmetçilerin merdivenine açılan odaydı bu. Boşalacak olsa, cizbitlere falan boş verir, yürüyüp önce büfeden geçer, çay odasına girer, sonra şimdi kağıt oynadıkları o odaya, daha sonra doğrudan salona, şu anda polko oynadıkları salona süzülürdüm. Evet süzülürdüm. Düpedüz çaktırmadan süzülürdüm kapıdan. Hiçbir şeyi umursamadan girerdim salona. bayağı. ''Hiç kimse farkına varmadan girerdim kapıdan. Ne yapacağımı orada karar verirdim.'' ''Evet baylar, tam anlamıyla gerçek olan bu öykümüzün kahramanını, ruhunda neler olup bittiğini bilemesek de şimdi bu durumda görüyoruz. Doğrusunu isterseniz herkesin yapabileceği bir şey olduğu için dış kapıdan girmeyi, merdivenin başına kadar ulaşmayı niçin başaramayacaktı? Ancak daha ileri gidemiyordu, düpedüz gidemiyordu, beceremediği için değil, canı istemediği için gitmiyordu.'' Çünkü bunu yaptığını kimsenin fark etmesini istemiyordu. İstediği içeriye gizlice girmekti. İşte baylar, şimdi bunu yapabileceği uygun sakin bir anı kolluyordu. Tam iki buçuk saattir bunu bekliyordu. Neden beklemeyecekti? Vilal de beklemişti. Bay Goliatkin, peki ama Vilal'in sırası mı şimdi? Diye geçirdiği içinden. Vilal'de kim oluyor? Şimdi benim için önemli olan ustalıkla içeri sızmak değil mi? Bay Golyatkin soğuktan uyuşmuş eliyle yine soğuktan uyumuş yanağını çimdikleyerek mırıldandı. Ah ne figüransın sen. Çok aptalsın Golyatkinciğim. Çok tuhaf bir soyadım var. Golyatkin soyadı Rusça Gol'i. Çıplak, cıbıl sözcüğünden geliyor. Ne var ki o anda kendisine sevgiyle Golyatkinciğim demesi düşünülerek söylenmiş bir şey değildi. Amaçsız öyle çıkıvermişti hazından. İşte usulca çıktı saklandığı yerden yürüdü. Tam zamanıydı. Büfe odasında kimsecikler yoktu. Bay kim pencereden içeriği görüyordu. İki adımda kapıya vardı. Kapıyı yavaşça açtı. İçeri girsem mi, girmesem mi? Evet. Girsem mi, girmesem mi? Gireceğim. Neden girmeyecekmişim? Cesareti olana her kapı açıktır. Kahramanımız kendine böyle cesaret verdikten sonra birden paravanın arkasına çekildi. Hayır, diye geçirdiği içinden. Ya tam o anda biri girerse? Olur ya. ''Biri girer kapıdan. Oldu da işte. Bak biri girdi büfe odasına. Kimsecikler yokken ne diye fırsatı kaçırdım. Bu anda hemen dalmalıydım içeri. Benim gibi biri için içeri dalmak da ne oluyor? Kötü bir düşünce bu. Tavuk gibi korkuya kapıldım birden. Korkuya kapılmak bizim işimiz. Öyle işte. Her şeyi berbat etmekten başka bir işe yaramayız. Bunun niçin böyle olduğunu sormayın bize. Sen kütük gibi otur şurada, sesini çıkarma.'' Evde sıcak bir bardak çay içseydim şimdi. Bir bardak sıcak çay ne iyi giderdi şu anda. Sonra gelirdim. Ama kesin homurdanıp durur yine Petruşka. Gitsen mi eve? Her şeye boş versen. Gidiyorum o kadar. Bay Golyatkin içinde bulunduğu durumu böylece değerlendirdikten sonra biri arkasından itmiş gibi yürüdü. İki adımda büfe odasında buldu kendini. Paltosunu, şapkasını çıkarıp bir kenara attı. Üstüne başına çeki düzen verdi. Sonra... Sonra çay odasına yöneldi. Çay odasından geçip bir başka odaya daldı. Oyun oynayanların arasından geçtiğinde onları da heyecanlandırdı ve sonra... Sonra... O anda kendini kaybetti Bay Goliatkin. Ne yaptığının farkında değildi artık. Çevresinde ne oluyor, ne bitiyor bilemiyordu. Birden dans salonunda bulmuştu kendisini. Kasıtlı yapılmış gibi o anda dans edilmiyordu. Güzel bayanlar oluşturdukları gruplarla salonda dolaşıyorlardı. Erkeklerin bazıları bir araya toplanmıştı. Bayanlara yaklaşmaya çalışan bazıları da salonda koşuşturup duruyordu. Bay Goliathki'nin bunların hiçbirini fark ettiği yoktu. Yalnızca Klara Ousuf görüyordu. Onun yanında Andrei Filippoviç'i, bir de Vladimir Semyonovic'i. Ayrıca iki veya üç subay, sonra yine oldukça ilginç, ilk bakışta düşünülebileceği gibi gelecek vadeden veya hak ettiği yere gelmiş iki üç genç gördü. Başka birini daha gördü. Ya da hayır, henüz hiç kimseyi görmemiş, kimseye bakmamıştı. Davet edilmediği bir baloya onu arkasından iterek paldur küldür sokan o güç, şimdi giderek daha kuvvetli itiyordu onu. Daha daha ileri itiyordu. Yanından geçerken bir devlet görevlisine çarptı ve ayağına bastı. O sırada saygıdeğer yaşlı bir bayanın da eteğine basmış, biraz yırtılmasına neden olmuştu. Sonra içki servisi yapan görevliyle çarpıştı. Daha sonra başka birine daha çarptı. Ve bütün bunların hiçbirinin farkında olmadan veya daha doğrusu farkına varıp ama aynı anda hiç kimseyi, hiçbir şeyi umursamadan hep ileri, hep ileri giderek birden Clara Oğuz karşısında buldu kendini. O anda yer yarılsa hiç tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan son derece büyük bir istekle içine girerdi. Ama olmuş bitmiş bir şeyi geri çeviremezsiniz. Evet, olup biten bir şeyi kesinlikle geri çeviremezsiniz. O anda ne yapılabilirdi? Başaramazsan diren, başarırsan sağlam dur. Elbette bir entrika adamı da yerleri çizmeleriyle cilalamakta usta biri de değildi Bay Goliatkin, Ama böyle olmuştu işte. Nasılsa cizbitler karışmıştı işe. Ancak onları düşünecek durumu yoktu şimdi Bay Goliatkin'in. Yürüyen, gürültü eden, konuşan, gülen her şey sanki sihirli bir değneğin dokunmasıyla birden susmuş, yavaş yavaş Bay Goliatkin'in çevresinde toplanmaya başlamıştı. Ama Bay Golyatkin sanki hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey anlayamıyordu. Ne olup bitiyor farkında değildi. Başı önünde, bakışını döşemeye dikmiş, öylece duruyordu. Nasıl olsa kendisine söz vermişti. Kararlıydı. Ne olursa olsun, o gece tabancayla kendini öldürecekti. Bay Golyatkin böyle bir karar vermişken şöyle geçirdi içinden. Ne olursa olsun. Sonra... Hiç beklenmedik bir anda, kendisinin de çok şaşırdığı bir biçimde, ansızın konuşmaya başladı. Bay Golyatkin söze, kutlamalarla iyi dileklerini ve saygılarını sunmakla başladı. Kutlamalar iyi gitmişti. Ama sıra iyi dileklere gelince kahramanımız duraladı. Duralarsa bir çuval inciri berbat edeceğinin farkındaydı. Öyle de oldu. Duraladı ve şaşırdı. Şaşırınca kulaklarına kadar kızardı, kızarınca dağıldı, Dağılınca bakışlarını yerden kaldırdı, bakışlarını kaldırınca çevresine bakındı, çevresine bakınınca dondu kaldı. Herkes ayaktaydı, herkes susuyordu, herkes bekliyordu. Biraz uzaktakiler aralarında fısıldaşıyorlardı. Biraz daha uzakta olanlarsa kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Bay Golyadkin, yılgın, uysal bir göz attı Andrei Filipovic'e. Andrei Filipovic, Bay e öylesine bir bakışla karşılık verdi ki, Kahramanımız o ana kadar ölmemiş olsaydı, bu olası olsaydı, kesinlikle o anda ölürdü. Sessizlik uzuyordu. Bay Goliathkin, ölgün, zor işitilir bir sesle, ''Bu daha çok benim kişisel durumumla ve özel yaşamımla ilgili Andrei Filipovic.'' diye mırıldandı. Resmi görevimle ilgili bir şey yok ortada Andrei Filipovic. Andrei Filipovic, yüzünde anlaşılmaz bir ifadeyle ve alçak sesle mırıldandı. ''Utanın, bayım, utanın.'' Böyle söyledikten sonra Clara Olsufyevna'yı kolundan tutup Bay Goliatkin'in yanından uzaklaştırdı. Bay Golyatkin ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilemez bir durumdaydı. Şaşkın durumdaki konuklar arasında bu olayı ve onun sosyal durumunu olağan karşılayan birini umutsuz bakışlarıyla ararken alçak sesle ''Bunda utanılacak bir şey yok, Andrei Filippovich.'' dedi. Çevresini almış kalabalıktan kurtulmak istiyor gibi sağa sola gidip gelirken mırıldanıyordu. Bir şey yok baylar, bir şey yok. Ne oluyoruz? Herkesin başına gelebilecek bir durum bu. Yol verdiler ona. Kahramanımız iki yana açılan şaşkın meraklıların arasından güçlükle geçti. Kader peşinde sürüklüyordu onu. Hissediyordu bunu Bay Golyatkin. O anda hizmetçiler girişinin merdiven sahanlığındaki o eski, sakin, rahat yerinde olmak için neler vermezdi. Ama artık öyle bir şey kesinlikle olamayacağına göre, şimdi kendine sinebileceği, öylece bekleyebileceği bir köşe aramaya başlamıştı. Hiç kimseye dokunmadan, kendi halinde, uslu, sessiz, kimsenin dikkatini çekmeden, ama konukların ve ev sahibinin hoşgörüsünü bekleyerek sinecekti oraya. Bu arada Bay Goliathkin, kendisini bir şeyin alıp götürmekte olduğunu, sanki sallandığını, düşüp kalktığını hisseder gibi oldu. Nihayet bir köşeye ulaşmıştı. İki sandalyenin arkalığına tutundu, İkisini de sıkıca tutup tam olarak eline geçirdikten sonra bulunduğu köşeden çevresinde olan bitene bir yabancı gibi ilgisiz, soğukkanlı görünmeye çalışarak bakmaya başladı. Bu arada önünde toplanmış Ol Sufi İvanoviç'in konuklarına olabildiğince rahat görünmeye çalışıyordu. Onun en yakınında, en önde olan uzun boylu, yakışıklı, sempatik bir subay vardı. Onun karşısında Bay Golyadkin kendini bir böcek gibi hissediyordu. Bay Golyatkin, yalvaran bakışını subayın gözlerinin içine dikip soluk solağa, ''Teğmenim'' dedi. Bu iki sandalye tutuldu. Biri Klara O'Sufyena için, teymenim. Öteki şu anda dansa kalkmış olan Prenses Çevçehanova için. Bu iki sandalyeyi ben onlar için tutuyorum, teymenim. Teğmen sesini çıkarmadan aşağılayıcı bir gülümsemeyle başını öte yana çevirdi. Olduğu yerde kala kalan kahramanımız, mutluluğunu başka bir yerde aramayı deneyecek oldu ve doğrudan, Boynunda nişanı olan önemli bir devlet danışmanına döndü. Ne var ki, danışman onu yukarıdan aşağı öylesine soğuk bir bakışla süzdü ki, Bay Goliatkin o anda kendini başından aşağı bir kova buz gibi soğuk su dökülmüş gibi hissetti. Susmuştu Bay Goliatkin. Susmaya, bir şey söylememeye, keyfi yerinde ve herkes gibi neşeli görünmeye kararlıydı. Durumunun da sandığı kadarıyla oldukça uygun olduğunu düşünüyordu. Verdiği kararı uygulamak amacıyla bakışını üniformasının kol ağzına dikti, sonra kaldırdı. Oldukça saygın görünen bir beyefendinin yüzüne bakmaya başladı. Bu adamın saçı peruk diye geçirdiği içinden. Peruğunu çekip alırsan altından cascavlak bir kafa çıkacaktır. Aynı benim şu avucumun içi gibi. Bay Goliatkin böylesine önemli bir keşifte bulunduktan sonra Arap emirlerini anımsadı. Onların da Muhammed'le akraba olduklarını göstermek için başlarına sardıkları yeşil sarığı kaldırırsanız Anından çıplak, saçsız bir kafanın çıkacağını düşündü. Sonra, belki de Türklerle ilgili bu düşüncesinin sonucu, Bay Golyadkin, Türklerin iskarpinlerini, bunun sonucunda da Andrei Filippovic'in çizmeden çok iskarpine benzeyen çizmeler giydiğini düşündü. Bay içinde bulunduğu durumu, bir dereceye kadar benimsediği belliydi. Şöyle düşünüyordu. ''Şu avize, şimdi şu avize yerinden kopsa ve insanların üzerine düşecek olsa hemen atılırım.'' Clara Olsuf kurtarırım, kurtardıktan sonra şöyle derim ona. ''Telaşlanmayın hanımefendi. Tamam, korkmayın. Ben kurtardım sizi.'' Sonra da... Bay Golyatkin bakışlarıyla Clara Olsuf Yemna'yı arıyordu. Birden Olsufi İbanoviç'in yaşlı odayı hizmetçisi Gerasimovic'i gördü. Gerasimovic, kalabalığın arasından son derece kibar, mağrur ve ciddi bir tavırla kendine yol açmaya çalışarak ona doğru geliyordu. Bay Golyatkin anlaşılmaz, aynı zamanda hiç de hoş olmayan bir duyguyla ürperdi, yüzünü buruşturdu. Elinde olmadan çevresine bakılmaya başladı. İlk aklına gelen, buradan usulca sıvışmak, gözden kaybolmak, yani kimseyle işi ve bir alışverişi yokmuş gibi çekip gitmek olmuştu. Ancak kahramanımız bir karar verene kadar Gerasimovic onun yanına varmıştı. Kahramanımız gülümseyerek, ''Bakın Gerasimovic'' dedi. ''Çocuklara söyleyin.'' ''Kollu şandandaki mumu düzeltsinler. Devrildi devrilecek. Söyleyin de düzeltsinler onu. Görüyorsunuz Gerasimovic, devrilmek üzere.'' ''Mum mu?'' dediniz efendim. ''Hayır efendim. Dümdüz duruyor o mum. Şurada biri sizi soruyor efendim. Kimdir beni soran Gerasimovic? Kim olduğunu bilmiyorum efendim. Birisi işte.'' ''Yakov Petrovic Golyatkin burada mı?'' diye sordu. ''Çok önemli bir durum nedeniyle hemen buraya getirin onu.'' dedi. ''Tam böyle söyledi işte efendim.'' ''Hayır Gerasimovic, yanılıyorsunuz.'' ''Bu konuda yanılıyorsunuz Gerasimovic.'' ''Sanmıyorum efendim.'' ''Hayır Gerasimovic, yanılıyorsun.'' ''Öyle bir şey yok Gerasimovic. Kimse sormuyor beni.'' ''Benim yerim iyi burada Gerasimovic.'' Bay Goliatkin göğüs geçirerek çevresine bakındı. ''Evet, salonda herkes dönmüş, gösterişli bir bekleyiş içinde ona bakıyor, onu dinliyordu.'' Erkekler iyice yanına sokulmuş onu izliyordu. Bayanlar biraz uzakta, arılarında fısıldaşıyorlardı. Ev sahibi Bay Golyatkin'den hayli uzakta duruyordu. Gerçi görünüşünden onun Bay durumuyla doğrudan ilgilenmediği belliydi. Çünkü olay kibarlık sınırlarını aşmıyordu. Ama yine de bütün olanlar öykümüzün kahramanı için önemli bir anın geldiğini onun da anlamasına yetiyordu. Bay Golyatkin gözünü karartıp darbeyi indirmesinin, Düşmanlarını rezil etmesinin zamanının geldiğini açıkça görüyordu. Heyecanlıydı Bay Golyatkin. Bay Golyatkin coşmuştu. Tekrar onun yanıtını beklemekte olan Gerasimovic'e döndü, titreyen mağrur bir sesle ''Hayır dostum'' dedi. ''Soran falan yok beni. Yanılıyorsun. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu sabah da yanıldın. Bana, evet bana.'' Bay Golyatkin sesini yükseltmişti. Ivanov Ivanovich'in uzun yıllardır veli nimetim olan, birçok bakımdan bana babalık etmiş Olsofi Ivanovich'in ailesi için böylesine mutlu bir günde yüreği sevinçle doluyken kapısının bana kapalı olduğunu söylerken de yanılmıştın. Bay Golyatkin kendisinden son derece hoşnut ama çok duygulu çevresine bakındı. Kirpiklerinde gözyaşları birikmişti. Sana tekrar söylüyorum dostum, yanıldın. Bağışlanamayacak bir hataydı bu yaptı. Görkemli bir andı. Bay Goliatkin yarattığı etkinin en üst düzeyde olduğunu hissediyordu. Başını alçak gönüllü bir tavırla önüne eğmiş ayakta duruyor, o Sufi İbanoviç'in gelip onu kucaklamasını bekliyordu. Konukların heyecanlı, şaşkın olduğu belliydi. Dediğim dedik diyen Gerasimovic tekrar, ''Sanmıyorum efendim.'' derken orkestra ansızın yüksek perdeden bir polka çalmaya başladı. Bir anda her şey yok olup uçup gitti. Bay Goliatkin ürperdi. Yerasimovitch kendini geri attı, salon deniz gibi dalgalanmaya başladı. Kolunda Klara Olsufeymanayla polkaya ilk kalkan Vladimir Semyonovich oldu. Onların arkasından Prenses ile yakışıklı tayman kalktılar. Herkes ilgiyle, heyecanla dans edenleri izlemek için pistin çevresine yığılmıştı. Herkesin başını döndüren yeni moda ilginç bir danstı bu. Bay Golyatkin bir an unutulmuştu. Ama sonra birden Yine bir dalgalanma oldu. Konuklar telaşa kapıldılar, kıpırdanmaya başladılar. Orkestra susmuştu. Çok tuhaf bir şey olmuştu. Polkada çok yorulan Clara Olsufyevna, soluk soluğa, yanakları al al, göğsü inip kalkarak bitkin bir durumda bir koltuğa yığılmıştı. Herkes harika güzellikteki kızın yanına koşmuştu. Onu kutluyor, öylesine güzel dans edip onları eğlendirdiği için ona teşekkürlerini sunuyordu. Bir anda Bay kim belirdi. Clara Oğuz önünde. Kahramanımızın yüzü çarşaf gibi bembeyazdı. Çok heyecanlıydı. Onun da bitkin olduğu belliydi. Güçlükle hareket ediyordu. Nedense gülümsüyordu. Yalvarır gibi uzattı elini. Şaşıran Clara Oğuz Sufyevna, o şaşkınlıkla elini çekmeyi başaramadı ve Bay dans davetini kabul edip bir şey düşünmeden ayağa kalktı. Bay Golyatkin öne doğru önce bir kez, sonra bir kez daha sendeledi, sonra ayağını kaldırdı, Sonra topuklarını birbirine vurur gibi yaptı, sonra ayaklarını yere vurdu sanki, sonra sendeledi. Clara Olsufyevna ile dans etmeye çalışıyordu. Clara Olsufyevna bir çığlık attı. Herkes Clara Olsufyevna'nın elini Bay elinden kurtarmak için atıldı. Kahramanımız bir anda en azından on adım öteye uzaklaştırılmıştı. Onun çevresinde de bir grup oluşmuştu. Bay geri geri giderken çarpıp az kaldı ayaklarını yerden kestiği yaşlı iki kadın bağırıyordu. İnanılmaz bir kargaşa başlamıştı. Herkes ne olduğunu soruyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. Orkestra susmuştu. Kahramanımız kendisini kuşatmış grup arasında dönüp duruyor, de değilmiş gibi kimi zaman gülümsüyor, kimi zaman mırıldanıyordu. Neden olmazmış bakalım? Anladığım kadarıyla yeni bir dans bu polka. Bayanların eğlenmeleri için yaratılmış, oldukça ilginç de bir dans. Ne yapalım? Öyle olsa bile razıyız. Ne var ki... Bay Golyatkin'in razı olup olmamasının kimseyi ilgilendirdiği yoktu. Kahramanımız ansızın birisinin koluna yapıştığını hissetti. Bir başkası da omzundan yakalamıştı. Onu ısrarla bir yana doğru götürdüklerini fark etti. Çok geçmeden onu doğrudan kapıya götürdüklerini anlamıştı. Bay Golyadkin bir şey söylemek, bir şey yapmak istiyordu. Yo, hayır. Hiçbir şey istemiyordu. Elinde değilmiş gibi gülüyordu yalnızca. Sonunda paltosunu giydirmekte olduklarını, Şapkasını gözlerinin üzerine gelene kadar başına geçirdiklerini fark etti. Daha sonra soğuk, karanlık merdiven başında, daha sonra da merdivende buldu kendini. Nihayet ayağa takıldı, dipsiz bir boşluğa düşüyormuş gibi hissetti kendini. Bir çığlık atmaya hazırlanıyordu ki, avluda olduğunu fark etti. Yüzüne temiz hava vurunca birden durdu. O anda yine çalmaya başlayan orkestranın sesini duydu. Bay Goliatkin ansızın her şeyi anımsadı. Kaybettiği gücünü birden tekrar kazanmıştı sanki. O ana kadar çakılıymış gibi durduğu yerden birden koptu, rastgele koşmaya başladı. Bölüm 5 Bay Goliatkin düşmanlarının ve onu izleyenlerin elinden, üzerine üzerine gelen piske yağmurundan, korkuya kapılmış yaşlı kadınların çığlıklarından, kadınların ahvahlarından. Ve Andrei için öldürücü bakışlarından kurtulmak için çılgın gibi koşarak İzmailovski Köprüsü'nün hemen yanındaki Fontanka kıyısına, sahiline vardığında Petersburg'un saat kulelerinin hepsinde saatler tam gece yarısını vuruyordu. Bay Goliatkin ölü gibiydi. Kelimenin tam anlamıyla ölü gibiydi. O anda koşabilme yeteneğini yitirmediyse bu kesinlikle bir mucizeydi. Sonunda inanmayı reddettiği bir mucize. Korkunç bir geceydi. Islak, sisli, yağmurlu, karlı, hastalıklı, nezleli, sıtmalı, anjinli, her çeşidinden ve cinsinden ateşli hastalıklı, sözün kısası, Petersburg Kasımlarının her çeşit özelliğini taşıyan korkunç bir Kasım gecesi. Rüzgar ıssız sokaklarda uğulduyor, fontanka ırmağının simsiyah sularını diz boyu kaldırıyor, kıyı boyundaki zayıf direkli sokak fenerlerini kuvvetlice sallıyor, Fenerler de onun oğultusuna, kemanlarının kulakları tırmalayan tiz sesinin ve ince ıslıklarının oluşturduğu, her Petersburglu'nun çok iyi bildiği o sonsuz, rahatsız edici konserle karşılık veriyorlardı. Yağmur ve kar aynı anda yağıyordu. Rüzgarın saburduğu yağmur taneleri itfaiyeci hortumundan çıkmış gibi neredeyse yatağa geliyorlar, zavallı Bay yüzüne sanki binlerce toplu iğne ve çivi gibi saplanıyorlardı. Yalnızca uzaklardan gelen tekerlek seslerinin, rüzgarın uğultusunun ve fenerlerin ıslığının bozduğu gecenin sessizliğinde damlardan, çatılardan, oluklardan dökülüp yaya kaldırımının granit taşlarına çarpan suyun insana hüzün veren sesi duyuluyordu. Yakınlarda da uzaklarda da kimsecikler yoktu. Böyle bir zamanda ve havada olmaması olağandı zaten. Yalnızca Bay Goliatkin tek başına İçindeki umutsuzluğuyla Pontanka'da yaya kaldırımında gecenin bu saatinde küçük adımlarla koşarcasına yürüyerek bir an önce Şestilebaşnoya sokağına dördüncü kattaki evine ulaşmaya çalışıyordu. Her ne kadar karlı yağmurlu, adı bilinmedik daha bir sürü belasıyla Kasım gecelerinin Petersburg fırtınası, karşılaştığı şanssızlıklar yüzünden zaten ölmüş olan Bay Golyatkin'in üzerine saldırıp soluk almasına izin vermezken, önünü görmesine engel olurken, İliklerine kadar işlerken, koşmasını zorlaştırırken, son umutlarını da yok ederken, inadına onun düşmanlarıyla birlik olduğunu belli ederken, onun bu gününü ve gecesini zehir etmek niyetinde olduğunu anlatırken, her yandan acımasızca üzerine saldırırken, bütün bunlara karşın Bay yatkin kaderinin bu darbesini umursamıyordu. Birkaç dakika önce devlet görevlisi Berendeyev'in evinde olanlar çok sarsmıştı onu. O anda yabancı, ilgisiz bir gözlemci, Bay bu acınacak durumunu, koşuşunu görseydi, onun içindeki korkunç acıları, ezilmişliği hisseder, kesinlikle Bay o anda kendinden saklanmak, kendinden kaçmak ister gibi göründüğünü söylerdi. Evet, gerçekten öyle görünüyordu Bay Golyatkin. Dahasını söyleyelim, Bay Golyadkin o anda yalnızca kendinden kaçmak istemiyordu. Üstelik bütünüyle yok olmak da istiyordu. Kaybolmak... Kül olup havaya savrulmak istiyordu. O anda çevresinde olup bitenle ilgilenmiyordu. Ne olup bittiğini anlayamıyordu da. Böylesine kötü, fırtınalı bir gecede, önündeki uzun yolda, yağmurda, karda, rüzgarda, kötü hava koşullarının bütün bu zorlukları da onu hiç etkilemiyormuş gibiydi. Bay Golyatkin'in sağ ayağındaki çizmeden çıkan galoşu, Fontanka yaya kaldırımında çamurlu karın içinde kalmıştı. Bay Golyatkin galoşunu almak için geri dönmeyi bir an bile düşünmemiş, dahası Galoşunun ayağından çıktığının bile farkına varmamıştı. Öylesine kendinde değildi ki ve biraz önce o evde öylesine küçük düşürülmesinin etkisi altında, içinde bulunduğu koşullara karşın birkaç kez ansızın durmuş, yaya kaldırımının ortasında bir süre direk gibi kıpırdamadan dikilip beklemişti. O anda ölüyordu, yok oluyordu. Sonra çıldırmış gibi kopuyordu bulunduğu yerden. Tekrar koşmaya başlıyordu. Onu kovalayan birinden kaçıyormuş, daha korkunç bir felaketten kurtulmaya çalışıyormuş gibi arkasına bakmadan koşuyordu. Durumu gerçekten çok kötüydü. Sonunda bitkin düşüp durdu Bay Golyadkin. Ansızın Hansız'ın burnundan kan boşanmış biri gibi kıyıdaki parmaklıklara tutundu ve Pontanka'nın bulanık, simsiyah sularına bakmaya başladı. Sulara öyle ne kadar zaman baktığı bilinmiyor. Yalnızca Bay o anda büyük bir umutsuzluk içinde, Perişan bir durumda olduğu, acılar içinde kıvrandığı, her şeyi, İzmaylovski köprüsünü de, Şestilavaşnoya sokağını da, o andaki kendi varlığını da ancak hayal meyal anımsayacak kadar bitik, ruhsal yönden çökmüş olduğu biliniyor. Gerçek neydi? Evet, o anda hiçbir şey umurunda değildi. Elbette olan olmuştu. Kararın altına imza atılmıştı. Bay Goliathki'nin yapabileceği ne vardı? Birden, Birden bütün bedeninde bir ürperti hissetti. Elinde olmadan birkaç adım yana sıçradı. Anlatılamaz bir huzursuzlukla çevresine bakılmaya başladı. Ama kimsecikler yoktu. Dikkati çekecek bir şey de olmamıştı ancak... Ancak o anda, o dakikada hemen yanında, onun gibi parmaklıklara yaslanmış biri duruyormuş gibi geldi ona. Üstelik çok tuhaftır. Sanki ona bir şey de demişti. Yüksek sesle, çabuk çabuk konuşarak anlaşılmayan... Ama Bay e hiç de yabancı olmayan, onunla ilgili bir şeyler söylemişti. Bay Golyatkin çevresine bir kez daha bakarak, ''Hayal mi gördüm yoksa?'' diye mırıldandı. Başını sallayarak ekledi. ''Sahi, neredeyim ben?'' ''Ah, ah...'' Bu arada huzursuz, hüzünlü ruhsal durumu içinde, hatta korkuyla gözlerini kısıp görme gücünü artırmaya çalışarak önünde uzanan puslu, rutubetli uzaklara bakıyor, Oralarda neler olduğunu görmeye çalışıyordu. Ama yeni hiçbir şey yoktu. Bay Golyatkin değişik bir şey görememişti oralarda. Sanki her şey yolunda, olması gerektiği gibiydi. Yani kar giderek daha çok, daha yoğun, daha iri taneli yağıyor, yirmi adım ötesi görünmüyor, fenerler önce olduğundan daha tiz, yüksek sesle ıslık çalıyor, rüzgarsa karnını doyurmak için bir metelik isteyen yapışkan bir dilenci gibi, Hüzünlü şarkısını sanki daha acıklı söylüyordu. Bay Goliatkin hafiften çevresine bakınarak tekrar yola koyulduğunda yine ''Ah ah'' diye mırıldanıyordu. Bu arada Bay Goliatkin'in içine bambaşka bir duygu dolmaktaydı. ''Hüzün deseniz hüzün değildi bu. Korku deseniz o da değil.'' Damarlarında yakıcı bir ürperti dolaşıyordu. Dayanılmaz derecede tatsız bir andı. Kendini rahatlatmak için... ''Yo, bir şey yok.'' diye mırıldandı. ''Hayır, bir şey yok. Belki hiçbir anlamı yoktur bunun. Kimseye bir zararı da yoktur. Belki öyle olması gerekiyordu. Ne dediğini anlamadan sürdürüyordu konuşmasını. Bakarsın, bütün bunların sonu iyi gelir. Bir şeyden yakınmak gerekmez. Her şeyin yolunda olduğu anlaşılır.'' Bay Goliatkin kendi kendine konuşarak, böylece kendini sözcüklerle rahatlatmaya ve avutmaya çalışıyordu. Yürürken bir yandan da şapkasında, yakasında, paltosunda, kravatında, çizmelerinde, her yerinde kalın bir tabaka olacak biçimde birikmiş karları silkeliyordu. Ne var ki içine dolan o tuhaf duyguyu, o karanlık tuhaf hüznü üzerinden atmayı, kendinden uzaklaştırmayı başaramıyordu. Uzaklarda bir yerde bir top patladı. ''Üf, ne hava!'' diye geçirdiği içinden kahramanımız. ''Sel mi geliyor yoksa?'' ''Demek su seviyesi bayağı yükseldi.'' Bay Golyatkin böyle düşünürken birden karşıdan ona doğru gelmekte olan, tıpkı onun gibi herhangi bir nedenle geç kalmış birini gördü. Görünüşte son derece olağan, sıradan bir durumdu bu. Ama nedendir bilinmez, Bay Golyatkin şaşırmıştı. Dahası biraz korkmuş, telaşlanmıştı da. Korkusu, karşıdan gelenin kötü biri olduğunu düşündüğünden değildi. Öyle korkmuş işte. Bakarsın, Bay Golyatkin'in içinden şöyle geçti. Öyle ya... ''Kimin nesidir bu saatte sokaklarda dolaşan bu adam? Belki de öyle biridir. Kötü bir amacı vardır. Boşuna gecenin bu vakti sokaklarda dolaşmıyordur. Yolumu kesecektir. Bıçaklayacaktır beni.'' Aslında belki tam böyle düşünmemişti Bay Goliatkin, ama buna benzer bir duyguya kapılmıştı. İçinden oldukça kötü bir şeyler geçmişti. Ne var ki düşünmeye, bir şeyler hissetmeye zaman yoktu. Karşıdan gelen kişi artık iki adım önündeydi. Bay her zaman olduğu gibi hemen kendisinin kimsenin etlisine sütlüsüne karışacak biri olmadığını, kendi yoluna gittiğini, yolun herkes için yeterince geniş olduğunu, kimsenin geçmesiyle ilgilenmediğini anlatan alışılmış tavrını takınmıştı. Biraz sonra olduğu yere çakıldı kaldı. Yıldırım çarpmış gibi durdu. Birden geri döndü. O anda yanından geçmiş olan adamın arkasından bakmaya başladı. Bir şeyi arkasından kuvvetlice tutup, Rüzgarın rüzgar okunu çevirdiği gibi hızla çevirmişti onu. Adam kar fırtınasının içinde gözden kaybolmak üzereydi. O da Bay Golyatkin gibi hızlı yürüyordu. O da tepeden tırnağa sıkı giyimliydi. Sarınıp sarmalanmıştı. Ve Fontanka sokağında onun gibi kısa, sık kadınlarla biraz yalpalayarak yürümeye çalışıyordu. Bay Golyatkin kararsız gülümseyerek, ama bu arada bütün bedeninde bir ürperti dolaşmıştı, şöyle mırıldandı. Nedir bu? ''Ne oluyoruz?'' Sırtından bir ürperti geçti. Bu arada önündeki adam gözden kaybolmuştu. Ayak sesleri bile duyulmaz olmuştu. Oysa Bay Goliatkin hala duruyor, arkasından bakıyor, yavaş yavaş kendine geliyordu. Canı sıkkın, düşünüyordu. ''Sahi, ne oluyor bana? Gerçekten aklımı mı yitirdim? Dönüp adımlarını giderek daha çabuklaştırarak yoluna devam etti. İyisimi bu konuda artık hiç düşünmemek istiyordu. Bu amaçla sonunda gözlerini bile kapamıştı. Rüzgarın uğultusu, kötü abanın gürültüsü arasında ansızın yine oldukça yakınında birisinin ayak sesi geldi kulağına. Hürpererek açtı gözlerini. Yirmi adım önünde yine hızla ona doğru yaklaşmakta olan birini gördü. Bu adamın acelesi vardı. Koşarcasına yürüyordu. Çok acelesi var gibiydi. Aralarındaki uzaklık hızla kısalıyordu. Yanından geçerken Bay Golyadkin geç kalmış bu yeni arkadaşın yüzünü iyice görmüştü. Görür görmez de şaşkınlıkla, dehşetle bir çığlık atmış, ayakları bedeninin ağırlığını taşıyamaz olmuştu. 10 dakika önce yanından geçen adamdı bu. Şimdi yine hiç beklenmedik bir biçimde karşıdan gelip yanından geçmişti. Ne var ki Bay şaşırtan yalnızca bu gariplik değildi. Bay Golyadkin öylesine şaşırmıştı ki, birden olduğu yerde kala kalmış, bir çığlık atmış, bir şey söylemek istemişti. Sonra bu yabancıya yetişmeye çalışmış, onu bir an önce durdurmak için olacak, arkasından seslenmişti bile. Yabancı, Bay on adım ötesinde durdu. Öyle ki, hemen yakındaki sokak fenerinin ışığı ona vuruyordu. Yabancı durunca, Bay e döndü ve telaşlı bir merakla onun ne diyeceğini beklemeye koyuldu. Kahramanımız titrek bir sesle, ''Bağışlayın, sanırım birisine benzettim sizi.'' diye mırıldandı. Yabancı bir şey söylemeden canı sıkkın döndü, Bay Golyadkin yüzünden kaybettiği iki saniyeyi kazanmak istiyormuş gibi hızlı adımlarla yoluna devam etti. Bay e gelince her yanı titriyordu. Dizleri tutmaz olmuştu. İnleyerek yaya kaldırımının sınır taşına çöktü. Onun böyle şaşırması boşuna değildi. Yabancı bu kez tanıdık gelmişti ona. Hepsi bu kadar olsa yine bir şey değildi. Bay Golyadkin tanımıştı bu adamı. Hem de çok iyi tanımıştı. Çok sık görüyordu onu. Bir zamanlar, hatta şu yakınlarda çok kez görmüştü onu. Peki ama nerede? Dün olabilir miydi? Ne var ki, asıl önemli olan, Bay Goliatki'nin onu sık görmüş olması da değildi. Ayrıca bu adamın değişik hiçbir özelliği de bulunmuyordu. İlk bakışta dikkati çekecek bir yanı kesinlikle yoktu. Herkes gibi biriydi işte. Akıllı uslu, yani akıllı uslu herkes gibi biri. Belki bir takım çok üstün meziyetleri bile vardı. Sözün kısası, normal biriydi. Bay Golyatkin'in içinde bu adama karşı en küçük bir nefret, düşmanlık, hatta en basit anlamıyla küçücük bir antipati bile yoktu. Oysa, dünyanın bütün azinelerini verseler, onunla karşılaşmayı, söz gelimi, özellikle o anda olduğu gibi karşılaşmayı istemezdi. Burada önemli olan ortamdı. Daha açık anlatalım, Bay Golyadkin çok iyi tanıyordu bu adamı. Adını ve soyadını biliyordu. Öte yandan, Yine dünyanın bütün hazinelerini verseler adını, baba adını, soyadını söylemeye asla razı olamazdı. Baygolyatkin'in şaşkınlığı uzun süremi sürdü, kısa süremi. Yaya kaldırımının sınır taşında uzun süremi oturdu, söyleyemeyeceğim. Ama bir süre sonra nihayet biraz açılınca birden ayağa fırladı, arkasına bakmadan var gücüyle koşmaya başladı. Soluk alamıyordu. İki kez ayağa takılıp tökezlemiş, düşecek gibi olmuştu. Bu arada Bay öteki çizmesi de galoşunca terk edilmiş, yetim kalmıştı. Biraz soluklanmak için sonunda yavaşladı Bay Golyatkin. Aceleyle bakındı. Farkına varmadan Fontanka sokağının sonuna kadar koşmuş olduğunu, Aniçko köprüsünü çoktan geçtiğini, Nevski caddesinin ortalarına geldiğini, artık Liteynaya sapağında olduğunu fark etti. Liteynaya'ya saptı Bay Golyatkin. O andaki ruhsal durumu, Irmağın parça parça çökerttiği korkunç bir uçurumun kenarında duran, ayaklarının altındaki toprağın artık son kez sallandığını, kopmaya başladığını hissederken geri sıçrayarak, bakışlarını kapkara uçurumdan kaçıracak gücü de kararlılığı da olmayan, uçurumun çektiği, sonunda kendini dipsiz uçuruma atıp, böylece sonunun gelmesini kendi çabuklaştıran bir insanın ruhsal durumunu andırıyordu. Bay Golyatkin, yolda kötü bir şeyle daha karşılaşacağını, başına tatsız bir olayın daha geleceğini biliyor, hissediyordu. Dahası, bundan kesinlikle emindi. Söz gelimi, tekrar o yabancıyla karşılaşabilirdi. Gelin görün ki, çok tuhaftır, onunla karşılaşmayı istiyordu bile. Bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyor, yalnızca her şeyin bir an önce olup bitmesini, nasıl olacaksa olsun durumunun açıklığa kavuşmasını, bunun bir an önce gerçekleşmesini arzuluyordu. Yeter ki ne olacaksa bir an önce olsundu. Bu arada koşuyordu, durmadan koşuyordu. Yabancı bir güç arkadan itiyordu onu sanki. Çünkü bedeninde tuhaf bir bitkinlik, uyuşukluk hissediyordu. Düşünceleri çakal eriği çalısı gibi her şeye hemen yapıştığı halde bir şey düşünemiyordu. Bu arada nereye gideceğini bilemeyen sıklam, soğuktan tir tir titreyen sıska bir köpek, Bay Goliatki'nin peşine takılmış, kuyruğunu ve kulaklarını kısıp, arada bir başını çevirip örkek, anlayışlı bakışlarla ona bakarak yanı sıra koşuyordu. Bay Goliatki'nin çok zaman önce unuttuğu bir düşünce. Bir zamanlar olmuş bir olayın anısı. Aklına gelmişti şimdi. Çekiç gibi kafasına vuruyor, canını sıkıyordu. Bir türlü kurtulamıyordu bu düşüncesinden. Bay Golyadkin ne dediğini kendi de bilmeden ''Eh, pis köpek!'' diye mırıldandı. Sonra o yabancıyı İtalyan sokağının köşesinde tekrar gördü. Ancak bu kez yabancı, Bay e doğru karşıdan gelmiyor, birkaç adım önünde, onun gittiği yönde, onun gibi koşuyordu. Şestilavaş geldiler. Bay kalbi duracakmış gibi çarpıyordu. Yabancı, Bay oturduğu apartmanın tam önünde durdu. Kapının çıngırağının çaldığı ve aynı anda da demir süngünün gıcırdadığı duyuldu. Avlu kapısı açıldı, yabancı eğildi, bir anda gözden kayboldu. Aşağı yukarı aynı anda Bay Golyatkin de kapıya varmış, ok gibi kapıdan girmişti. Omurdanan kapıcıya bakmadan koşarak soluk soluğa avluya girdi. Girer girmez bir an gözden kaybettiği ilginç yol arkadaşını gördü. Yabancı, Bay oturduğu dairenin bulunduğu bölümün girişinden girmişti. Bay Golyatkin arkasından koştu. Merdiven karanlık, rutubetli ve pisti. Merdivenin her sahanlığı o katta oturanların attığı bir sürü döküntüyle tıka basa doluydu. Öyle ki karanlıkta bu merdiveni çıkması gereken buraya ilk kez gelmiş biri, bacağını kırma tehlikesini göze alıp bu merdivene de, bu berbat yerde oturan tanıdıklarına da lanetler okuyarak, bu merdivende yarım saat seyahat etmek zorunda kalırdı. Ne var ki Bay yol arkadaşı merdivene hiç de yabancıya benzemiyordu. Burada oturan biri gibi çıkıyordu merdiveni. Koşar adımlarla zorlanmadan bu ortamın hiç de yabancısı değilmiş gibi çıkıyordu. Bay Goliatkin neredeyse yakalayacaktı onu. Yabancının paltosunun eteği iki üç kez yüzüne değmişti bile. Kahramanımızın kalbi duracakmış gibi çarpıyordu. Esrarengiz adam tam Bay Goliatkin'in oturduğu dairenin kapısının önünde durmuştu. Parmağıyla kapıyı tıklattı ve başka zaman olsa Bay Goliatkin şaşırırdı. Petruşka yatmamış, kapının dibinde bekliyormuş gibi kapıyı hemen açtı, içeri giren yabancının arkasından elinde mumla yürüdü. Öykümüzün kahramanı kendinde değilmiş gibi koşarak girdi açık kapıdan. Paltosuyla şapkasını çıkarmadan dar koridoru geçti ve odasının kapısında yıldırım çarpmış gibi kala kaldı. Bay Goliathki'nin ön sezilerinin hepsi gerçekleşmişti. Korktuğu, beklediği her şey şimdi açıkça gerçek olmuştu. Soluk almakta güçlük çekiyor, başı dönüyordu. Yabancı. Onun gibi üzerinde paltosu, başında şapkasıyla hafiften gülümseyerek, gözlerini biraz kısmış Bay Goliatkin'in karyolasında oturuyor, dostça başını eğerek onu selamlıyordu. Bağırmak istiyordu Bay Goliatkin ama bağıramıyordu. Herhangi bir biçimde tepki göstermek istiyordu ama gücü yetmiyordu buna. Saçları dimdik olmuştu. Ne yaptığını bilmeden dehşet içinde yere oturdu. Neden sizde değildi bu? Bay Golyatkin gece arkadaşını şimdi tam anlamıyla tanımıştı. Gece arkadaşı kendisinden başkası değildi. Yani Bay kendisi, bir başka Bay Golyatkin. Her şeyiyle kendisinin bir eşi. Kısacası, her bakımdan, öteki dedikleri çeşitinden. Bölüm 6 Bay Golyatkin, Ertesi sabah saat sekiz sularında yatağında uyandı. Bir gün öncesinin olağanüstü olayları, neredeyse akıl almaz serüvenlerle dolu o inanılmaz korkunç gece, belleğinde dehşet verici bütünlüğüyle bir anda vermişti. Düşmanlarının böylesine amansız ve acımasız öfkesi, kiini, bu öfkenin özellikle bu son kanıtı, Bay yüreğini buz gibi soğutmuştu. Ancak olanlar öylesine tuhaf, anlaşılmaz ve garipti, öylesine olamayacak gibi görünüyordu ki, bütün bunların olduğuna inanmak gerçekten olanaksızdı. Bay Goliatkin şansına, acı yaşam deneyimlerinden, nefretin kimi zaman insana neler yaptırabileceğini, kırılan gurur ve onurunun intikamını alma hırsına kapılmış bir düşmanın acımasızlığının nerelere vardırabileceğini biliyordu. Ve bütün bu olanların anlamsız birer sayıklamadan, hayal gücünün saçmalamasından, beyninin bulanıklaşmasından başka bir şey olmadığını kabul etmeye hazırdı. Öte yandan Bay kol ve bacaklarındaki kırıklık, başındaki sersemlik, belindeki sızı ve yakalandığı kötü nezle, dün gece dolaşırken başından geçenleri doğruluyor, bu serüvenin gerçek olduğuna kesin tanıklık ediyordu. Hem sonra Bay Goliathkin düşmanlarının bir şeyler hazırladığının, yerine başka birini bulduklarının ne zamandır farkındaydı. Ama ne olacaktı? Bay Golyatkin iyice düşünmüş taşınmış, sesini çıkarmamaya, boynunu bükmeye, zamanı gelene kadar bu olayı protesto etmemeye, susmaya karar vermişti. Belki de böylece bana gözdağı vermek, beni yıldırmak istiyorlardır. Ama benim etkilenmediğimi, durumu protesto etmediğimi, hiç sesimi çıkarmadığımı, her şeye ağır başlılıkla katlandığımı gördüklerinde pes edecekler. Evet. Önce onlar pes edecekler. Yatağında gerinerek kendini toparlamak için bitkin kol ve bacaklarını hareket ettirerek Petruşka'nın her sabah olduğu gibi odasına gelmesini beklerken Bay Goliatkin'in kafasında bu düşünceler vardı işte. Petruşka'yı 15 dakikadır bekliyordu. Tembel Petruşka'nın paravanın arkasında semaverle uğraştığını duyuyor ama ona seslenmeye bir türlü karar veremiyordu. Dahasını söyleyelim, Bay Goliatkin Petruşka'yla göz göze gelmekten korkuyordu şimdi. Şöyle geçiriyordu içinden. O düzenbazın ne düşündüğünü Tanrı bilir. Bütün bu olanlarla ilgili içinden neler geçirdiğini Tanrı bilir. Susar, bir şey söylemez ama kafasında çok şey vardır. Sonunda gıcırdayarak açıldı kapı. Petruşka elinde tepsiyle odaya girdi. Bay Golyadkin sabırsız ne olacağını beklerken ürkek yan gözle baktı ona. Petruşka'nın bilinen o olayla ilgili bir şey söylemesini bekliyordu. Ama bir şey söylemedi Petruşka. Tersine her zamankine oranla pek bir suskun, katı, asık suratlıydı. Kaşlarının altından bakıyordu. Bir şeye canının aşırı sıkkın olduğu belliydi. Efendisinin yüzüne bir kez olsun bakmamıştı. Bu arada şunu da söyleyelim, Bay çok etkilemişti bu. Petruşka getirdiği her şeyi masaya koydu. Bir şey söylemeden dönüp paravanın arkasına geçti. Bay Golyadkin kendine çay koyarken, ''Biliyor, biliyor, her şeyi biliyor namussuz.'' diye mırıldanıyordu. Ne var ki, daha sonra çeşitli gerekçelerle odasına girip çıkan hizmetçisine, kahramanımız kesinlikle bir şey sormadı. Bay Golyatkin'in sinirleri çok bozuktu. Daireye gitmeyi hiç istemiyordu. Orada da ters bir şeylerin olduğuyla ilgili güçlü bir önsezi vardı içinde. Gidersen bakarsın kötü bir şey olur, diye düşünüyordu. Ne yapsam? Gitmesem daha iyi olmaz mı? En iyisi beklemek değil mi? Bırak ne isterlerse yapsınlar. Ben bugün burada kalacağım, gücümü toplayacağım, iyice kendime geleceğim, bu olayla ilgili her şeyi enine boyuna düşüneceğim. Sonra da en uygun zamanı bekleyip, beklemedikleri bir anda tepelerine bineceğim. Bay Golyatkin böyle düşünürken birbiri ardına pipo içiyordu, zaman hızla geçiyordu. Saat neredeyse dokuz buçuk olmuştu. Saat dokuz buçuk oldu, diye geçirdiği içinden Bay Golyadkin. Daireye gidemem artık, geç oldu. Üstelik hastayım da, evet hastayım, kesinlikle hastayım. Hasta olmadığımı kim söyleyebilir? Umurumda değil. İnanmazlarsa adam yollayıp baktırsınlar. İsterse denetleyici gelsin. Sahi neyim var benim? Baksana, sırtım ağrıyor, öksürüyorum, nezleyim. Bu havada nasıl dışarı çıkarım? Sonra daha kötü olurum. Bakarsın ölürüm. Bu aralar ölümler öyle çoğaldı ki... Bu tür nedenlerle Bay Goliath'in vicdanını sonunda iyice rahatlatmış, bu yolla göreve gelmediği için Andrei Filippoviç'ten yemeği beklediği paparo öncesinde kendini temize çıkarmış oluyordu. Kahramanımız bu gibi durumlarda genellikle vicdanını kendi gözünde itiraz edilemeyecek çeşitli nedenlerle temize çıkarmayı, böylece kendini rahatlatmayı çok severdi. Şimdi de vicdanını iyice rahatlattıktan sonra piposunu aldı, doldurdu, tam tüttürmeye başlamıştı ki oturduğu kanepeden birden ayağa fırladı. Piposunu bir yana attı, elini yüzünü yıkadı, tıraş oldu, saçlarını taradı, resmi giysisini giydi. Tüm hazırlığını yaptıktan sonra bir takım evrakları kapıp daireye koştu. Bay Goliatkin'in çalıştığı bölüme korkarak, çok tatsız bir şeyin olacağı beklentisi içinde titreyerek girdi. Bu beklentisi bilinçsiz, belirsiz, aynı zamanda tatsızdı. Şef Anton Antonovitse masasının yanındaki yerine ürkekçe iyilişti. Bir şeye bakmadan, hiçbir şeyle ilgilenmeden masasının üzerindeki evrakları incelemeye koyuldu. Kararlıydı, kendine söz vermişti. Sataşmalardan, manalı sorular, dün geceki olayla ilgili kaba şakalar gibi gururunu çok kıracak takılmalardan elinden geldiğince etkilenmemeye çalışacaktı. Daire arkadaşlarına olağan kibar davranışlarda bile bulunmayacaktı. Yani sağlığıyla veya başka bir konuyla ilgili sorularına bile cevap vermeyecekti. Ancak bunu böyle de olacak şey değildi. Huzursuzluk ve kendisiyle yakından ilgili bir şeyden habersiz olmak, her zaman olayın kendisinden çok acı verirdi ona. İşte bu yüzden, ne olursa olsun hiçbir şeye karışmayacağına, herkesten uzak duracağına kendi kendine söz vermiş olmasına karşın, Bay Goliatkin arada bir çaktırmadan başını hafifçe kaldırıp kaşlarının altından memur arkadaşlarına bakıyor, kendisiyle ilgili yeni, önemli bir şeyin olup olmadığını, kendisinden bir şeyi gizleyip gizlemediklerini yüzlerinden anlamaya çalışıyordu. O anda odadaki herkesin, onun dün akşam başından geçenlerle yakından ilgisi olduğu kanısındaydı. Sonunda büyük bir üzüntü içinde ne olacaksa bir an önce olmasını, felaketle bile sonuçlanacak olsa bir an önce her şeyin bitmesini istemeye başlamıştı. Kader yapacağını yaptı Bay Golyatkin'e. İstediği hem de hiç beklenmedik bir biçimde bir anda gerçekleşti. Kuşkuları dağıldı. Bitişik odaya geçilen kapı ansızın gıcırdadı, usulca açıldı ve odaya Bay iyi tanıdığı biri, çok önemsiz biriymiş gibi ürkek bir tavırla girdi, gelip kahramanımızın masasının tam önünde durdu. Kahramanımız başını kaldırmış bakmamıştı onun yüzüne. Hayır, ama geleni şöyle bir bakışla yapısından tanımış, anlaması gerekeni en küçük ayrıntısına varana dek anlamıştı. Utancından bir ateş düşmüştü içine. Ve avcının izlediği bir deve kuşu başını kızgın kuman ne amaçla sokuyorsa o da aynı amaçla başını önündeki evraklara gömdü. Odaya gelen kişi öne eğilerek Andrei Filipovic'i selamladı. Arkasından her devlet dairesinde üstlerin aslarıyla ve yeni göreve başlayanlarla konuştuğu gibi resmi okşayıcı bir ses duyuldu. Andrei Filipovic yeni gelene Anton Antonovic'in masasını göstererek ''Şuraya oturunuz'' dedi. ''Evet oraya.'' Bay karşısına, hemen çalışmaya başlayacaksınız. Andrei Filipovic yeni gelene hoşgörülü bir tavırla görevi konusunda bir takım bilgiler verdikten sonra önünde yığılı evrakların üzerine eğilmişti. Bay Golyatkin sonunda başını kaldırdı. O anda bayılmadıysa bu daha önceden bütün bu olanları sezinlemesinden, olanları önceden bilmesinden, gelenin kim olduğunu hissetmesindendi. Bay ilk yaptığı çabucak çevresine bakınmak olmuştu. Aralarında fısıldaşanlar var mıydı? Bu olay bir takım imalı konuşmalara neden olmuş muydu, şaşkınlık içinde yüzünü buruşturan var mıydı ve nihayet korkudan masanın altına saklananlar olmuş muydu? Ancak Bay Golyadkin, hayretle böyle bir olağanüstülüğün olmadığını gördü. Daire arkadaşlarının olağan davranışları şaşırtmıştı onu. Bu çok tuhaf ve mantıksız gelmişti ona. Böylesine görülmemiş olmayacak bir sessizlik korkutmuştu bile Bay Gerçek ortadaydı. Tuhaf, alışılmadık çirkin bir durumdu bu. İnsanların kayıtsız kalamayacakları, etkilenmeleri gereken bir durum vardı ortada. Anlaşılacağı gibi bütün bunlar Bay Goliathkin'in kafasından bir anda geçmişti. Kendisinin içindeyse küçük bir ateş vardı. Kuşkusuz, nedensiz de değildi bu ateş. Kısacası, şu anda Bay karşısında oturan kişi, Bay dehşete düşüren bir şeydi. Utancıydı Bay Goliathkin'in. Dün geceki kabusuydu. Bay Goliathkin'in kendisiydi. Şu anda onun karşısında ağzı bir karış açık, kalem elinde donup kala kalmış oturan bay Goliatkin değildi. Dairede şef yardımcısı olan bay Goliatkin değildi. Kalabalığın arasına karışmayı, orada kaybolmayı çok seven bay Goliatkin değildi. Nihayet her tabrıyla sanki bana dokunmayın, ben de size dokunmayacağım veya dokunmayın bana. Ben size dokunmuyorum ki, diyen bay Goliatkin değildi. Hayır, başka, bambaşka bir Bay bu. Ama aynı anda tıpatıp kahramanımız Bay e benzeyen, aynı boyda, aynı yapıda, aynı kıyafetli, saçları aynı biçimde dökük. Sözün kısası, tam benzerlik için hiçbir şeyi, kesinlikle hiçbir şeyi eksik olmayan bir Bay Böyle Öyle ki ikisini yan yana koysalar hiç kimse Kesinlikle hiç kimse hangisinin gerçek, hangisinin sahte, hangisinin eski, hangisinin yeni, hangisinin orijinal, hangisinin kopya golyatkin olduğunu belirleme sorumluluğunu üzerine alamazdı. Şöyle bir benzetme yapmak olasıysa, kahramanımızın o andaki ruhsal durumu, şakacı bir yaramazın şakı olsun diye hemen arkasında çatapat pat patlattığı bir insanınkiyle aynıydı. Nedir bu? Bir düş mü? diye geçiriyordu içinden. Gerçek mi? Yoksa dün gecenin devamı mı? ''Nasıl oluyor? Bütün bunlar nasıl olabiliyor? Kim bu adamı getirdi buraya? Kim izin verdi ona? Uykuda mıyım yoksa hayal mi görüyorum?'' Bay Golyatkin bir yerlerini çimdikleyecek oldu. Hatta bir başkasını çimdiklemeyi bile denedi. Hayır, düş görmüyordu. Bay Golyatkin, sırtından ter boşaldığını, başına olmayacak, şimdiye dek görülmemiş, üstelik felaketin tam olması için, yakışıksız şeylerin geldiğini hissediyordu.'' Böylesine iğrenç bir olayın içinde olmak sıkıntı veriyordu ona. Önceden her şeye hazırlıklı olmasına, kuşkularının öyle veya böyle, bir an önce sonuçlanmasını istemesine karşın sonunda kendinden bile kuşku etmeye başlamıştı. Ne var ki olay bambaşka bir biçimde gelişmişti. İçindeki sıkıntı şimdi acı veriyordu ona. Arada bir bilincini bütünüyle yitiriyordu. Sonra kendine geldiğinde elindeki kalemle kağıda bir şeyler karalamakta olduğunu fark ediyordu. Kendine güvenmediği için yazdıklarını kontrol etmeye başlıyor, okuduklarından hiçbir şey anlamıyordu. Bir süre sonra, o ana kadar yerinde saygılı, sakin bir biçimde oturan öteki Bay Golyatkin kalktı, bitişik odanın kapısında gözden kayboldu. Bay Golyadkin çevresine bakındı. Bir olağanüstülük yoktu. Herkes kendi işiyle ilgileniyordu. Yalnızca kalem gıcırtısı, çevrilen kağıtların ışırtısı, bir de... Andrey Filippovich'in masasından uzaktaki köşelerde memurların konuşmaları duyuluyordu. Bay Golyadkin, Anton Antonoviç'e baktı. Kahramanımızın yüzünden onun o anda içinde bulunduğu ruhsal durum belli olduğu için iyi yürekli Anton Antonoviç kalemini bir kenara bırakıp olağanüstü yakın bir ilgiyle Bay nasıl olduğunu sormuştu. Bay Golyadkin, kesik kesik konuşarak karşılık verdi. Doğrusunu isterseniz Anton Antonoviç Tanrı'ya şükürler olsun. Benim sağlığım çok yerinde, Anton Antonovic. Kararsız ekledi. Doğrusunu isterseniz, Anton Antonovic, şu anda bir şeyim yok. Sık sık adını yinelemesine karşın, bir şeyi olmadığına Anton Antonovic'i bile inandıramamıştı. Ya, dedi Anton Antonovic, hastasınız sanmıştım da, iyi olduğunuza sevindim. Bugünlerde herkes hasta çünkü, biliyor musunuz? Evet, Anton Antonovic, biliyorum. Herkesin hasta olduğunu biliyorum. Bay Golyadkin, Anton Antonovich'in yüzüne dikkatlice bakarak sürdürdü konuşmasını. Anlayacağınız Anton Antonovich, size nasıl söyleyeceğimi bile bilemiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum Anton Antonovich, neresinden başlayacağımı. Ne dediniz? Ben sizi, biliyor musunuz? Ben, inanın pek iyi anlayamıyorum. Siz, size bir şey söyleyeyim mi? Burada canınızı sıkan nedir? Daha açık anlatır mısınız bana? Bay Goliatkin'in gözlerinin yaşardığını fark eden Anton Antonoviç de konuşmakta biraz güçlük çekiyordu. Doğrusunu isterseniz Anton Antonoviç, ben burada bir memurum. Anton Antonoviç. Eh, hala ne demek istediğinizi anlamış değilim. Şunu söylemek istiyorum Anton Antonoviç, yeni gelen bir memur var burada. Evet, var. Soyadı sizinkiyle aynı. Birden aykırdı Bay Goliatkin. Nasıl? Soyadı sizinkiyle aynı, dedim. Onun soyadı da Golyadkin. Kardeşiniz falan mı oluyor? Hayır, Anton Antonovic, ben... Hımm... Söyleyin lütfen. Oysa ben yakın akraba olduğunuzu sanmıştım. Bilirsiniz, aynı soyadı taşıyan çok insan vardır. Bay Golyadkin şaşkınlıktan donup kalmıştı. Bir an dili bile tutulmuştu. Böyle yakışıksız görülmemiş bir şeyi... Kendi türünde gerçekten az rastlanır böyle bir durumu, en ilgisiz bir tanığı bile şaşkına çevirecek böyle bir olayı, her şeyi apaçık ortadayken soyadı benzerliğiyle açıklamak olacak şey değildi. Anton Antonovic konuşmasını sürdürüyordu. ''Size ne salık veririm biliyor musunuz Yakov Petrovic? Gidip bir doktora görünün. İnanır mısınız? Hiç iyi değilsiniz. Gözleriniz çok tuhaf. Biliyor musunuz?'' Bakışınızda çok değişik bir ifade var. Hayır Anton Antonovic, elbette bir şeyler hissediyorum ama... Yani size şunu sormak isterim Anton Antonovic, o memur kimdir? Hangisi? Yani onda tuhaf bir şeyin farkına varmadınız mı Anton Antonovic? Çok değişik bir şeyin. Yani? Yani şunu söylemek istiyorum Anton Antonovic, onun birisiyle söz gelimi, yani benimle aşırı benzerliği dikkatinizi çekmedi mi? ''Demin soyadlarımızın benzerliğinden söz ediyordunuz Anton Antonoviç Pek önemsemeden söylediniz bunu. Bilirsiniz ikiz kardeş gibi birbirine benzeyen insanlar vardır. Böyle ki bir elmanın iki yarısı gibi birbirine benzerler. Hangisi hangisidir ayıramazsınız. Bunu anlatmak istiyorum işte.'' Anton Antonovic bir süre düşündükten sonra bu duruma ilk kez şaşıyormuş gibi ''Evet'' dedi. ''Evet çok haklısınız.'' Benzerliğiniz gerçekten hayret verici. Doğru söylediniz. Birinizi ötekini sanabilir insan. Anton Antonoviç gözlerini giderek daha çok açarak sürdürüyordu konuşmasını. Hem biliyor musunuz Yakov Petroviç, ayrıca görülmemiş mucize bir benzerlik bu. Kimi zaman dedikleri gibi fantastik bir benzerlik. Tıpkı size benziyor. Siz de parkına vardınız mı Yakov Petroviç? ''Hatta ben de sormayı düşünüyordum size. Ama ne yalan söyleyeyim, başlangıçta olayı fazla önemsememiştim. Gerçekten mucize bir benzerlik sizinki. Bakın ne diyeceğim Yakov Petrovic, siz doğma büyüme buralısınız değil mi?'' ''Hayır, o da buralı değil. Belki de aynı yerden geldiniz. İzninizle sorabilir miyim? Anneniz daha çok nerelerde kaldı?'' ''Ne dediniz Anton Antonovic?'' ''Buralı değil miymiş? Demek buralı değil.'' Konuşmayı çok seven, konuşacak bir konu bulduğunda gerçekten bayram eden Anton Antonovic konuşmasını sürdürüyordu. ''Evet efendim, buralı değilmiş. İnanın çok ilginç bir durum bu. Birisiyle her gün karşılaşırsın, yanından geçersin, yan yana oturursun, onunla konuşursun, bir şeyin farkına varmazsın. Ama takmayın kafanıza. Olur böyle şeyler. Biliyor musunuz? Anlatayım da dinleyin.'' Teyzemin başına da gelmişti aynı şey. Ölümü yaklaştığında... O da kendini iki görmeye başlamıştı. ''Hayır ben, sözünüzü kestiğim için bağışlayın Anton Antonovic. Şunu öğrenmek istiyordum ben Anton Antonovic. O memur nasıl oluyor da? Yani burada görevi nedir?'' Toprağa bol olsun. Semyon İvanovic'in yerine geldi. Onun yeri boşalınca oraya onu aldılar. Anlatılanlara bakarsanız, zavallı Semyon İvanovic'imiz arkasında birbirinden küçük üç çocuk bırakmış.'' Dul karısı amirimizin ayaklarına kapanmış. Ama kadının çok parası varmış. Öyle diyorlar. Ama saklıyormuş paralarını. Hayır ben Anton Antonovic. Benim sözüne ettiğim o değil. Yani. Ha evet. Peki neden bu kadar ilgileniyorsunuz onunla? Söylüyorum size. Bu olaya o kadar takmayın kafanızı. Gelip geçici bir durum bu. Ne olmuş ki? Uzak durun gitsin. Tanrı'nın işi bu. Öyle uygun görmüş, öyle yapmış. Onun yaptığı bir şeyden şikayetçi olmak günahtır. Besbelli, onun takdiri böyle. Size gelince Yakov Petrovic, bana sorarsanız, bunda sizin bir suçunuz, günahınız yok. Dünyada az mı mucize oluyor? Doğa anamız cömerttir. Bunu sormayacaklar size. Bunun cevabını siz vermeyeceksiniz. Bakın, tam yerinde bir örnek vereyim size. Umarım siyamlı sırt sırta yapışık ikizleri duymuşsunuzdur. Öyle yapışık yaşıyorlar. Yemeklerini birlikte yiyorlar, birlikte uyuyorlar. Anlatılanlara bakılırsa çok da para kazanıyorlarmış. Siyamlı yapışık ikizler Hank ve Enk 1811-1874 Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Amerika'da para karşılığında halka gösterilmişti. Bizninizde Anton Antonovic ''Anlıyorum sizi, anlıyorum. Evet. Ama ne yaparsın? Elden bir şey gelmez ki. Bana sorarsanız üzülecek bir şey yok ortada.'' ''Ne diyeceksiniz?'' ''Adam bir memur. Anlaşıldığı kadarıyla eli işe yatkında. Soyadının Golyatkin olduğunu söylüyor. Buralı değilmiş. Dokuzuncu derecedenmiş. Amirimiz generalin karşısına çıkıp anlatmış.'' ''Peki ama nasıl oluyor?'' ''Olmuş işte.'' ''Amirimize yeterince bilgi vermiş. Böyleyken böyle amirim.'' demiş. ''Durumum iyi değil. Çalışmak istiyorum. Özellikle sizin gibi değerli bir amirin yanında.'' Anlayacağınız adamın ağzı laf yapıyor. Her şeyi anlatmış amirimize. Kafası da çalışıyor. Herhalde birisinin önerisiyle gelmiştir. Yoksa bilirsiniz olacak şey değildir. ''Kimin önerisiyle dersiniz? Yani şunu öğrenmek istiyorum.'' ''Bu iğrenç işte kimin parmağı var?'' ''Evet, öneren kişi önemli biriymiş, öyle diyorlar. Anlattıklarına göre, amirimizle Andrei Filipovic gülüşmüşler.'' ''Gülüşmüşler mi?'' ''Evet, gülüşmüşler. Yalnızca gülüşmüşler ve...'' ''Tamam.'' demişler. ''Olabilir. Bizim için bir sakıncası yok. Yeter ki iyi çalışsın.'' ''Peki sonra ne olmuş?'' ''İçimi rahatlatıyorsunuz Anton Antonovich. Yalvarırım söyleyin. Daha sonra ne olmuş?'' İzninizle tekrar söyleyeceğim. ve eh işte, aslında önemli bir şey değil. Son derece doğal bir durum. Söylüyorum size, kafanıza takmayın bunu. Yadırganacak bir şey yok ortada. Demek yok. Ancak şunu sormak istiyorum size Anton Antonovic. Bu konuda amirimiz başka bir şey söylemedi mi? Yani benimle ilgili. Anlayacağınız nasıl yani? Evet efendim. Yok hayır, bir şey söylemedi. İçiniz rahat olsun Size bir şey söyleyeyim mi Çok haklısınız Hayret edilecek bir olay bu Hem başlangıçta Evet başlangıçta ben de fark etmemiştim Siz söyleyinceye kadar Nasıl fark edemediğimi doğrusu ben de bilmiyorum Ama sizin içiniz Yine de rahat olsun İyi yürekli Anton Antonovic Sandalyesinden kalkarken ekledi Önemli bir şey söylemediler Daha doğrusu Hiçbir şey söylemediler ''Bakın Anton Antonovic, ben...'' ''Aa, bağışlayın, gevezeliğe daldım. Oysa yetiştirmem gereken önemli bir iş vardı elimde.'' O anda Andrey Filipovic'in kibar sesi duyuldu. ''Anton Antonovic, amirimiz sizi yanına istedi. Şimdi, hemen şimdi Andrey Filipovic, hemen gidiyorum efendim.'' Anton Antonovic bir tomar evrak kapıp önce Andrey Filipovic'in yanına koştu, sonra amirin odasına. Bay Golyatkin düşünüyordu. ''Bu nasıl oluyor? Ne biçim bir oyun oynanıyor burada?'' ''Bir işler dönüyor ya, bakalım. Ama durum fena değil. Sanırım en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Kahramanımız sevincinden altındaki sandalyeyi bile hissetmeden, ellerini ovuşturarak böyle geçiriyordu içinden. Öyle ya, olağan bir olay bu. Altından bir şey çıkmayacaktır. Gerçekten de kimsenin bu durumla ilgilendiği yok. Umurlarında değil. Haydutlar oturmuşlar, kendi işlerini yapıyorlar.'' Görevlerinden başka bir şeyle ilgilendikleri yok. Aferin. İyi insanları severim. Sevdim. Her zaman sayıp sevmeye da hazırım. Ama şuna ne demeli? Bizim Anton Antonoviç akıl alacak şey değil. Saçı başı ağarmış, yaşlılıktan ayakta zor duruyor. Aslında en önemli, en iyisi sayın amirimizin bir şey söylemeden onun iyi alması. Bu iyi olmuş. Takdir ediyorum. Yalnız Andrey Filippoviç ne diye öyle manalı manalı gülümser? Ona ne oluyor? Pis herif. Her zaman yoluma çıkar, her zaman kara kedi gibi insanların önünden geçip uğursuzluk getirir onlara. Herkese ters davranır, bağırır, çağırır. Bay Golyatkin tekrar bakındı çevresine. Yine bir umut olduğu içine. Öte yandan uzak, kötü bir düşüncenin onu hala huzursuz ettiğini de hissediyordu. Bir ara memurları hangi bir şekilde yoklamaya, onların neler düşündüğünü öğrenmek için ağızlarını aramaya bile niyetlenmişti. Hatta... Mesai bitimlerinde ya da mesai saatleri içinde bir şey görüşmek istiyormuş gibi yapıp laf arasında böyleyken böyle baylar. Bu benzerlik insanı hayrete düşürüyor. Durum son derece garip. Adi bir komedi sanki diyecek. Böylece kendisini bile alay konusu ederek tehlikenin ne büyüklükte olduğunu anlamaya çalışacaktı. Kahramanımız sonunda vermişti kararını. Öyle sakin göründüğüme bakma benim. Ne anasının gözüğümdür. Ne var ki, Bay Golyadkin böyle yalnızca düşünüyordu. İyi ki yanlış düşündüğünün farkına varıp zamanında düşüncesinden caymış, olayın üstüne gitmenin başına ne işler açabileceğinin farkına varmıştı. Kendi alnına hafiften bir fiske vurup, ''Senin huyun bu.'' diye geçirdiği içinden. Hemen kaptırıyorsun kendini. Sevini veriyorsun. Çok saf bir insansın. ''Yo, Yakov Petroviç İyisi mi soğukkanlılığımızı koruyalım. Bekleyip görelim.'' Bununla birlikte, daha önce de söylediğimiz gibi, Bay içine bir umut da dolmuştu. Yeniden hayata gelmişti sanki. Önemi yok, diye geçirdiği içinden. Göğsümün üzerinden 500 putluk bir ağırlık kalktı sanki. Şu işe bak. Durum hiç de düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Evet, kutu açıldı. Kırılov haklı, evet haklı. Kırılov'un kutu masalından bir deyim. İşinin ustasıdır Kırılov. ''Aynı zamanda büyük bir masal yazarıdır da. Ne yazarsa yazsın, canı sağ olsun. Yeter ki kimsenin işine karışmasın. Kimseye bir zararı dokunmasın. İstediğini yazsın. Kabul ederim. Sesimi çıkarmam.'' Oysa bu arada zaman hızla geçmiş, saat dört olmuş, mesai bitmişti. Andrei Filippovich şapkasını aldı ve her zaman olduğu gibi herkes onu izledi. Bay Goliatkin biraz oyalandı, özellikle bekledi, herkes çıktıktan, gideceği yöne dağıldıktan sonra çıktı. Sokağa çıktığında kendini cennetteymiş gibi hissetti. Öyle ki, hiç değilse şöyle biraz hava almak, Nevski caddesinde biraz dolaşmak bile istedi canım. Kahramanımız, şu işe bak, diye geçirdiği içinden. Durum nasıl beklenmedik biçimde birden değişiverdi. Hava bile güzelleşti. Soğuk da, kızaklar da. Rus insanı soğuğu sever. Soğukla arası çok iyidir Rus insanının. Severim Rus insanını. Avcının dediği gibi, ilk yağan karın üzerine yoktur. Yeni yeni tutmuş karda tavşan izi. Öf! Daha ne ister bir avcı? Bay Goliatkin sevincini böyle dile getiriyordu işte. Ne var ki yine de bir endişe vardı içinde. Hüzün deseniz hüzün değildi. Ama arada bir yüreği ısrarla Bay Goliatkinin kendini yatıştırmayı bilmediğini söylüyordu. Bir gün daha bekleyelim bakalım. Ondan sonra sevinelim. Peki ama bu nedir? Biraz düşünelim bakalım. Hadi düşünelim bakalım genç dostum benim, düşünelim. Senin gibi biri önce tam anlamıyla böyledir. Ortada olan nedir? Ne yani? Bir insan böyleyse, onun için üzülmem, ağlamam mı gerekir? Bana ne bundan? Beni ilgilendiren bir şey yok ki ortada. Islık çalarak geçer giderim yanından. Başımı çevirip bakmam bile. Ne yaparsa yapsın. Doğrusu çok tuhaf. Siyam ikizlerinden söz ediyor bana. Siyam ikizleriyle ne ilgisi var bu durumun? ''Tutalım ki ikizdirler onlar. Ama böyle ya, kocaman adamlar da bazen gariplikler yaparlar. Tarihten biliyoruz. Ünlü Suvarov da horoz gibi ötermiş. E. yayını Prens İtaliski ve Kont Suvarov'dan fıkralar derlemesinde öyle yazar. Evet, o bunu politik bir nedenden ötürü yaparmış ve büyük komutanlar... ''Sahi komutanların ne işi var burada şimdi? Ben yalnızca kendi sorunumla ilgileniyorum. Başkaları ilgilendirmiyor beni.'' ''Haklı olduğum için de düşmanlarımı küçümsüyorum. Entrikacı biri değilim. Bununla da gurur duyuyorum. Temiz yürekliyim, dürüstüm, akıllı uslu biriyim. Kin tutmam.'' Birden sustu Bay Golyatkin. Duraksadı, yaprak gibi titremeye başladı. Bir an için gözlerini bile kapamıştı. Bununla birlikte, korkularının nedeninin hayalden başka bir şey olmadığı umuduyla sonunda açtı gözlerini ve ürkekçe sağ yanına baktı. ''Hayır, hayal değildi. O kişi yanı sıra yürüyor, Konuşmaya başlamak için fırsat kolluyor gibi gözüne bakarak gülümsüyordu. Ama bir türlü konuşmaya başlayamıyorlardı. Böylece elli adım kadar yan yana yürüdüler. Bay tek istediği daha çok sarınmak, paltosunun içine daha çok gömülmek, şapkasını gözlerinin üzerine olabildiğince indirmekti. İşin kötüsü, arkadaşının paltosu da şapkası da o anda Bay giydikleriyle aynıydı. Sonunda kahramanımız dönüp arkadaşına bakmamaya çalışarak alçak sesle, ''Bayım'' dedi, ''yanılmıyorsam yollarımız ayrı sizinle.'' Bir an sustu Bay Goliatkin. ''Öyle olduğundan eminim bile.'' Sözünü oldukça soğuk bir tavırla bitirdi. ''Ayrıca beni çok iyi anladığınızdan da kuşkum yok.'' Bay Goliatkin'in arkadaşı sonunda konuştu. ''İsterdim ki, isterdim ki, sanırım yüce gönüllülüğünüzle bağışlayacaksınızdır beni.'' ''Burada kimden yardım isteyebileceğimi bilemiyorum. Durumum, küstahlığımı bağışlayacağınızı umuyorum. Öyle sandım ki, acıyla tanışmış bir insan olarak bu sabah bana yakınlık duydunuz. Kendi açımdan ben de, ilk görüşte içim ısındı size. Ben, o anda Bay Goliatkin yeni daire arkadaşının yerin dibine girmesinden başka bir şey istemiyordu. Sizin Yakov Petrovic, yüce gönüllülüğünüzle beni dinleyeceğinizi umabilseydim eğer... Bay Golyatkin, ''Biz, biz burada iyisi mi benim evime gidelim, Nevski Caddesi'nden karşıya geçelim, ara sokaklardan kestirmeden gidelim, en iyisi öyle.'' Bay alçak gönüllü arkadaşı, ses tonuyla onun için ara sokaktan gitmenin de uygun olduğunu, yol seçecek durumda olmadığını anlatmak istiyormuş gibi çekingen bir tavırla, ''Tamam, ara sokaklardan gidelim.'' diye karşılık verdi. Bay e gelince, Kendisine ne olduğunun hiç mi hiç farkında değildi. Olanlara inanamıyordu. Şaşkınlığından henüz kurtulabilmiş değildi. Bölüm 7 Baygol Yatkin ancak oturduğu dairenin kapısında biraz gelebildi kendine. İçinden kendi kendine sitem ediyordu. Ah ne beyinsiz biriyim ben. Nereye getirdim onu? Bilerek ki şaştım başıma. Bizi birlikte görünce ne düşünecek Petruşka? O namussuzun kim bilir neler gelecektir. Her şeyden kuşkulanır çünkü. Ama yapabileceği bir şey yoktu artık. Olan olmuştu. Kapıyı çaldı Bay Golyadkin. Kapı açıldı. Petruşka, konuğu ve Bay paltolarını alırken, Bay Golyadkin onun o anda ne düşündüğünü anlamak için şöyle bir baktı yüzüne. Ama hayretle hizmetçisinin şaşırmak şöyle dursun, tersine böyle bir şeyi bekliyormuş gibi sakin olduğunu gördü kuşkusuz avını kapmaya hazırlanan bir kurt gibi başka tarafa bakıyordu. Kahramanımız, ''Bugün biri herkesi büyülemiş olmasın?'' diye geçirdiği içinden. Sanki şeytan girdiği işin içine. Bugün kesinlikle herkese değişik bir şeyler olmuş. Kahretsin. Ne kötü bir şey. Bay Gulyatkin böyle şeyler düşünerek konuğunu odasına götürdü. Oturmasını kibarca rica etti. Görünüşte konuk ne yapacağını bilemez bir durumdaydı. Ürkekti. Ev sahibinin her hareketini saygılı bakışlarla izliyordu. Onun bakışını yakalamaya, besbelli, bakışından onun ne düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Davranışlarında bir aşağılanmışlık, ezilmiş, çekingenlik vardı. Öyle ki şöyle bir benzetme yapmak olasıysa, o anda kendisinin giyeceği giysisi olmadığı için başka birinin giysilerini giymiş birini andırıyordu. Adamın üzerindeki ceketin kolları neredeyse dirseklerindedir. Beli ensesine dayanmıştır. Kısa yeleğini çekiştirip durmaktadır. Kah kalçalarını sağa sola oynatıp bir takım tuhaf hareketler yapar. Kah bir yerlere saklanmaya yeltenir. Kah herkesin gözlerinin içine bakarak kimin ne dediğini duymaya, onun bu durumuyla ilgili bir şeyler söylüyorlar mı, onun alay ediyorlar mı, onun adına utanıyorlar mı anlamaya çalışır. Kah yüzü kızarır, ne yapacağını bilemez, gururu incinir. Bay Golyatkin şapkasını pencerenin içine koydu. Ama dikkatsiz bir hareketi sonucu şapka döşemeye düştü. Konuk hemen atılıp şapkayı yerden aldı. Üzerindeki tozu güzelce silkeledikten sonra dikkatlice eski yerine koydu. Kendi şapkasını ise köşede usulca ilişip oturduğu sandalyenin yanındaki döşemeye bıraktı. Bu küçük ayrıntı Bay Goliathki'nin gözlerinin bir ölçüde açılmasına neden olmuştu. Konuğunun parasal yönden büyük sıkıntıda olduğunu anlamıştı. Bu nedenle konuşmaya başlamak için kendisine gerekli her şeyi konuğuna da sunmakta artık güçlük çekmeyecekti. Konuğununsa konuşmaya başlamak için herhangi bir girişimde bulunduğu yoktu. Korkuyor muydu, biraz utanıyor muydu, yoksa kibarlığından ev sahibinin konuşmaya başlamasını mı bekliyordu, anlamak güçtü. O sırada Petruşka geldi. Kapıda durdu. Konukla Bay Goliatkin'in bulundukları yerin tam tersi yana bakarak, ilgisiz, kısık bir sesle yemi. ''İki kişilik mi istiyorsunuz efendim?'' dedi. ''Ben, ben bilmiyorum. Siz, evet, iki kişilik getir canım.'' Petruşka gitti. Bay Golyatkin konuğuna baktı. Konuğu kulaklarına kadar kızarmıştı. Bay Golyatkin iyi yürekli biriydi. İyi yürekli biri olduğu için de hemen kafasında şöyle bir teori oluşturdu. ''Zavallı adam!'' diye düşündü. Göreve başlayalı daha bir gün olmuş, ''Sanırım uzun yıllar sıkıntı çekmiştir.'' Yalnızca orta halli bir maaşı var, o da karnını doyurmaya yetmiyor. Zavallı, ne kadar izik biri. Neyse, önemli değil. Bir bakıma iyi bile. Konuğuna döndü Bay Goliatkin. ''Bağışlayın beni'' dedi. ''Ben...'' ''Ancak isminizi öğrenmeme izin verir miydiniz?'' ''Konuk...'' ''Ben...'' ''Ben'' diye mırıldandı. ''Yakov Petrovich. Kendisinin adının da Yakov Petroviç olduğu için sıkılıyormuş, bunun için özür diliyormuş gibi söylemişti bunu. Kahramanımız şaşkınlığını gizleyemedi. ''Yakov Petroviç ha?'' diye yeniledi. Bay Goliatkin'in uysal konuğu Gülümsemiye, bu arada şaka da yapmaya cesaret edip, ''Evet efendim, öyle işte.'' diye karşılık verdi. ''Sizinle adaş oluyoruz.'' Ne var ki, ev sahibinin şu anda şaka kaldıracak durumda olmadığını fark edince sustu. Son derece ciddi... Bununla birlikte biraz da şaşkın bir tabır takındı. Siz, izninizle sorabilir miyim size, hangi nedenle? Konuk oturduğu sandalyede hafiften doğrularak, çabuk ama biraz ürkek, kesti Bay sözünü. Efendim, sizin ne yüce gönüllü, iyi bir insan olduğunuzu bildiğim için sizin yanınıza gelmek, sizinle tanışmak ve sizden yardım istemek cesaretini gösterdim. Bay konuğunun fazla küçük düşmemek için kullandığı deyim ve sözcüklerin aşırı popohlayıcı, kendini ise aşağılayıcı olmayanlarını ve bu arada ev sahibiyle eşit olduğunu kabaca düşündürebilecek fazla cesur, iddialı olmayanlarını da seçmekte güçlük çektiği belliydi. Sözün kısası, Bay konuğunun eski püskü giysili, cebinde önemli bir kişi olduğunu gösteren kimlik kartı olan, karşısındaki insana elini nasıl uzatacağını henüz iyice öğrenememiş soylu bir dilenci olduğu söylenebilirdi. Bay Goliathkin, kendini, odasının duvarlarını ve konuğunu şöyle bir gözden geçirdikten sonra karşılık verdi. ''Beni üzüyorsunuz.'' ''Size nasıl...'' ''Yani şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir konuda size nasıl yardımcı olabilirim?'' ''Ben, Yakov Petrovich ilk görüşte bir yakınlık duydum size ve lütfen o soylu yüce gönüllülüğünüzle bağışlayın beni. Sizden yardım isteyebileceğimi hissettim.'' Hissetmek cesaretini buldum kendimde, Yakov Petrovich. Ben burada ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemez bir durumdayım, Yakov Petrovich. Zavallı, çok acılar çekmiş bir insanım, Yakov Petrovich. Üstelik Petersburg'ta daha çok yeniyim. Doğuştan gelen her zamanki üstün özelliklerinizle sizinle aynı soyadını taşıdığımı öğrenince, Bay Goliatkin yüzünü buruşturdu. Konumu konuşmasını sürdürüyordu ''Sizinle aynı soyadını taşıdığım ve aynı kentten buraya gelmiş olduğum için size başvurmaya ve zor durumumu size açmaya karar verdim.'' Bay Golyatkin mahcup bir tavırla ''Pekala efendim, pekala.'' dedi. ''İnanın size ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Neyse, yemeğimizi yedikten sonra konuşuruz.'' Konuk ''Onaylıyor'' anlamında başını eğdi. Yemek geldi. Petruşka masayı hazırladı ve konukla ev sahibi birlikte yemeklerini yemeye başladılar. Yemek uzun sürmedi. İkisi de acele ediyordu. Ev sahibi, her zamanki olağan ortamında olmadığı, üstelik yemekler de kötü olduğu için kendini huzursuz hissediyordu. Konuğunu iyi ağırlamak, bir yandan da kendisinin yoksul biri olmadığını göstermek istiyordu çünkü. Konuksa, son derece mahcup, ne yapacağını ne diyeceğini bilemez bir durumda olduğu için acele ediyordu. Bir parça ekmek alıp onu yedikten sonra bir parça daha almak amacıyla elini uzatmaya çekiniyor, Yemeğin biraz iyi bölümünden almaktan sıkılıyor, durmadan kendisinin aslında hiç daha aç olmadığını, yemeğin ne pis olduğunu, bu yemeğin onu çok mutlu ettiğini, Bay Goliatkin'in bu konukseverliğini ölünceye kadar unutmayacağını söylüyordu. Masadan kalktıklarında Bay Goliatkin piposunu yaktı, dostu için hazırladığı bir başka pipoyu da ona önerdi. İkisi karşılıklı oturdular ve konuk yaşam serüvenini anlatmaya başladı. Küçük Bay yaşam öyküsünü anlatması 3-4 saat sürdü. Öyküsü son derece boş, anlamsız, şöyle denebilirse, durumlardan oluşmuştu. Öyküde bir il merkezindeki bir devlet dairesinden, yargıçlardan, yöneticilerden, kalem odalarında çevrilen dolaplardan, adamın birinin aşağılık davranışlarından, bir müfettişten, amirler kademesinin birden değiştirilmesinden, Küçük Bay hiç suçu yokken zarar görmesinden, onun çok yaşlı ağlası Pelageya Semyonovna'dan, düşmanlarının çevirdiği entrikalar yüzünden, onun nasıl işinden olduğundan ve bu yüzden Petersburg'a yürüyerek geldiğinden, burada ne büyük acılar çektiğinden, Petersburg'da uzun süre iş arayıp bulamadığından, elinde avucunda olanı da tükettiğinden, aç susuz kaldığından, neredeyse sokaklarda yatıp kalktığından, gözyaşını siyah ekmeğe katık yaptığından, kuru yerlerde yattığından, ve sonunda iyi yürekli birinin onunla ilgilendiğinden, onu iyi bir yere önerip orada iş verilmesini sağladığından uzun uzun söz ediliyordu. Bay Golyatkin'in öyküsünü anlatırken ağlıyordu. Daha çok muşambaya benzeyen ekoseli mendiliyle gözyaşlarını siliyordu. Bay e bütünüyle açılarak bitirdiği öyküsünü. Şimdi yalnızca yiyecek bir şeyi olmadığı gibi, insan içine çıkabileceği bir giyeceğinin de bulunmadığını, resmi giysi alabileceği parasının da kalmadığını itiraf etti. Öyküsünü, çizme alabilecek durumunun bile olmadığını, geçici bir süre içinde olsa birilerinden ödünç bir resmi giysi de bulamadığını söyleyerek bitirdi. Bay Goliathkin duygulanmıştı. Gerçekten duygulanmıştı. Konuğunun öyküsü son derece sıradan bir öykü olmasına karşın her sözcüğü tanrısal sözlermiş gibi yüreğine işlemişti. Önemli olan, Bay son kuşkularını unutmuş, yüreğini özgürlüğe, sevince bırakmış ve nihayet aptallık ettiğini düşünmeye başlamış olmasıydı. Oysa her şey bu kadar doğalmış. Meğer insanı kahredecek, perişan edecek, çok acı bir durum varmış ortada. Doğrusu çok nazik, gerçekten çok nazik bir durumdu bu. Evet, asıl kötü olan bu durum değildi. Çünkü insan suçlu değilse, işin içine doğa karışmışsa, insanın onuruna kimse kara süremezdi onu lekeleyemez meslek hayatını bitiremezdi üstelik konuk yardım istiyordu ağlıyordu konuk kaderini suçluyordu art niyetli birine hiç benzemiyordu kimsenin kötülüğünü isteyip kurnazlık ediyordu olamazdı acınacak zavallı biriydi ev sahibi ile arasındaki böylesine tuhaf bir yüz benzerliği nedeniyle başka bir açıdan da olsa üzüldüğü bile belliydi davranışları olabildiğince iyi niyetliydi Ev sahibinin hoşuna gidebilmek için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Bay Goliatkin'in gözüne vicdanı sızlıyormuş, ona karşı kendini suçlu hissediyormuş gibi bakıyordu. Söz gelimi, konu iki türlü yorumlanabilecek bir noktaya geldiğinde konuk hemen Bay Goliatkin'in görüşünü destekliyordu. Yanlışlıkla Bay Goliatkin'in düşüncesine tersi bir şey söyleyecek olsa hemen sözünü değiştiriyor, durumu kurtarmaya çalışıyor, aslında ev sahibi gibi düşündüğünü. Olayı tıpkı onun gördüğü gibi gördüğünü açıklamaya çalışıyordu. Sözün kısası konuk, Bay e yaranmak için elinden geleni yapmaktaydı. Öyle ki Bay Golyatkin sonunda konuğunun her konuda çok kibar, ince biri olduğuna karar vermişti. Bu arada çay servisi yapıldı. Saat sekizi geçmişti. Bay Golyatkin kendini çok iyi hissediyordu. Neşelenmişti. Konuşup gülmeye başlamıştı. Biraz dolaştı odanın içinde. Sonra konuğuyla heyecanlı, ilginç bir sohbete daldı. Keypi yerinde olduğu zamanlar ilginç şeyler anlatmayı çok severdi Bay Goliathkin. Şimdi olduğu gibi. Başkentle ilgili bir sürü şey anlattı konuğuna. Eğlence yerlerinden, görmeye değer yerlerden, tiyatrolardan, kulüplerden, Brüllov'un tablosundan. Brüllov'un İtalya'da tamamladığı 1834, Pompei'nin son günü tablosu Petersburg'a getirilmiş, Güzel Sanatlar Akademisi'nde sergilenmiş, Rus ve yabancı basında büyük yankı uyandırmıştı. Brüllov'un tablosundan, İki İngiliz'in sırf yazlık farkın parmaklıklarını görmek için İngiltere'den kalkıp Petersburg'a gelip parmaklıkları gördükten sonra hemen geri döndüklerinden, Vostov'un çeşitli şiirlerinde, V. Burjanov'un, "Sen Petersburg'da ve çevresinde çocuklarla bir gezi kitabında bu olaydan söz edilir. Dairedeki işlerin nasıl yürüdüğünden, Olsupi Ivanoviç'ten, Andrei Filippoviç'ten, Rusya'nın günden güne mükemmel bir ülke olduğundan, söz sanatının zamanla çiçekler gibi açıyor. Olduğundan, geçenlerde Kuzey Arasında okuduğu küçük bir fıkradan, Hindistan'da olağanüstü güçlü bir yılanın olduğundan, nihayet Baron Brambeus'dan ve benzeri söz etti. Brambeus, okuma kitaplığının yayıncısı Senkovski'nin takma adı. Anlayacağınız Bay Goliathkin bütünüyle sakinleşmişti. Önce bütünüyle sakinleştiği için, sonra artık düşmanlarından korkmadığı, Onları en amansız bir vuruşmaya çağırmaya bile hazır olduğu için ve nihayet bir insanı koruduğu, ona iyilik yaptığı için sakindi, rahatlamıştı. Ne var ki, ruhunun derinliklerinde henüz tam anlamıyla mutlu olmadığını kendi kendine itiraf ediyor, içinde yine de en küçüklerinden siyah bir kurtçuğun varlığını, yüreğini hala kemirdiğini hissediyordu. Canını en çok sıkan, dün akşam O. Ivanov İvanoviç'in evinde olanların anısıydı. Dün olanlardan bazılarının olmamış olması için şimdi neler vermezdi. Kahramanımız sonunda kararını verdi. Bu o kadar önemli değil. Bundan böyle ne yaptığını bilerek adımını atacak, bu çeşit yanlışlıklara düşmeyecekti. Bay Goliathkin iyice rahatlamıştı artık. Birden neredeyse tam anlamıyla mutlu olmuştu. Hayatını yaşamayı düşünmeye bile başlamıştı. Petruşka rom getirdi, punch yaptı. Konukla ev sahibi birer bardak devirdikten sonra ikinciyi istediler. Konuk şimdi daha önce olduğundan da nazikti. Davranışlarıyla artık yalnızca içten ve neşeli olduğunu değil, Bay neşelenmesinden neşenmemesinden fazlasıyla mutlu olduğunu da belli ediyor. Onun yüzüne gerçek ve tek kurtarıcısı oymuş gibi bakıyordu. Bir kalemle bir kağıt aldığı elini Bay ne yazdığına bakmamasını rica etti. Bitirince yazdıklarını kendi gösterdi Bay e. Son derece okunaklı, düzgün bir el yazısıyla yazılmış, çok duygulu, anlaşılacağı gibi çok nazik, ince ruhlu bir konuğun yazabileceği bir dörtlüktü bu. Dörtlük şöyleydi. Bir gün unutursan beni, inan ben unutmayacağım seni. Her şey olabilir yaşamda. Unutma beni sende. Enstitülü kızların ana albümlerine yazdıkları şiirlerden biri. Bay Goliatkin gözleri yaşlı kucakladı konuğunu. Sonunda iyice duygulanmıştı. Kendisi de bazı sırlarını, herkesten gizlediği anılarını anlatmaya başladı konuğuna. Anlatırken söz dönüp dolaşıp sık sık Andrei Filippoviç ile Klara Olsufyevna'ya geliyordu. Kahramanımız şöyle diyordu. ''Evet Yakov Petrovich, seninle çok iyi anlaşacağız. Suyla balığın, öz kardeşlerin birbirleriyle yaşadıkları gibi birlikte uyum içinde yaşayacağız Yakov Petrovich. Birlikte kurnazlıklar yapacağız seninle biricik dostum.'' ''Biz de onların bize yaptıklarını yapacağız onlara. Göstereceğiz onlara günlerini. Ne entrikalar çevireceğiz. Sen onların hiçbirine güvenme sakın. Biliyorum seni Yakov Petrovic. Nasıl bir insan olduğunu anladım. İlk gördüğün insana içini açıyorsun. Temiz yüreklisin. Aman kardeşim, onların hepsinden uzak dur.'' Konuk, Bay her dediğini yapacağını söylüyordu. Sonunda onun da gözleri yaşarmıştı. Bay Goliatkin daha da duygulu, titrek bir sesle konuşmasını sürdürüyordu. ''Bak ne diyeceğim sana Yakovcuğum. Bir zaman için ya da temelli benim yanıma yerleşsen Yakovcuğum. Seninle çok iyi geçiniriz. Ne dersin kardeşim? He? Şu anda seninle aramızda böyle tuhaf bir durum olduğu için kendini rahatsız hissetme sakın. Bundan şikayetçi olma. Şikayet iyi bir şey değildir dostum. Günahdır. Doğa bu. Doğa anamız cömerttir.'' Yakovcuğum, kardeşim benim. Seni sevdiğim için, seni bir kardeş gibi sevdiğim için söylüyorum bunu sana. Seninle çok işler çevireceğiz Yakovcuğum. Onların çukurlarını kazacağız, burunlarını sürteceğiz. İki dostun devirdiği punç bardakları sonunda adam başına üç olmuş, dörde ulaşmıştı. Bay Golyadkin şimdi iki şeyi hissediyordu. Birincisi olağanüstü mutlu olduğu, ikincisi ayakta duramadığıydı. Anlaşılacağı üzere konuk gece yatısına davet edilmişti. İki sıra sandalye yan yana dizilip bir kar yola yapıldı. Küçük Bay Golyatkin dost evinde çıplak döşemede yatmanın bile çok rahat olacağını, nerede olursa olsun seve seve minnettarlıkla uyuyabileceğini, şu anda kendini cennetteymiş gibi hissettiğini, çok acılar, üzüntüler çektiğini, her şeye göğüs gerdiğini, sabrettiğini, gelecekte daha neler çekeceğini kimsenin bilmediğini, Belki daha çok acılara katlanacağını anlattı. Büyük Bay Golyatkin, onun artık böyle düşünmemesi gerektiğini söyledi ve Tanrı'ya güvenmek zorunda olduğunu ona anlatmaya çalıştı. Konuk, onun her dediğini bütünüyle kabul ediyor, Tanrı'yla elbette kimsenin bir olamayacağını söylüyordu. Büyük Bay Golyatkin burada, Türklerin düşlerinde bile Tanrı'nın adını andıkları için bir bakıma çok haklı olduklarını belirtti. Sonra, Türk peygamberi Muhammed'le ilgili olduk olmadık bir takım iftiralar uyduran, onun kendi türünde büyük bir politikacı olduğunu iddia eden bazı bilim adamlarının söylediklerinin doğru olmadığını söyledi. Bay Golyadkin daha sonra derleme bir kitapta okuduğu gibi, Cezayirlilerin berber dükkanlarının son derece ilginç olduğunu anlatmaya başladı. Konukla ev sahibi, Türklerin saflığına çok güldüler. Ne var ki, onların Afyon'la uyarılan fanatizmine hayret ettiklerini, Buna saygı bile duymadıklarını da ister istemez kabul ediyorlardı. Konuk sonunda giysilerini çıkarmaya başlamıştı. Bay Golyatkin paravanın arkasına geçti. Bunu biraz iyi yürekliliğinden, belki konuğun iç çamaşırları doğru dürüst değildir, zaten birçok nedenle kendini mahcup hisseden adamcağızın, bir de bunun için mahcup olmasını istemediği için yapmıştı. Biraz da elinden gelirse, herkes mutlu olduğu için, Petruşka'yı biraz okşamak, ''Masanın üzerine dökülen tuzlardan kalmış mı?'' diye bakmak için. ''Burada şunu da belirtmek gerekir.'' Bay Goliatkin, Petruşka konusunda hala endişeliydi. Hizmetçisinin bölümüne girince oksijici bir ses tonuyla ''Sen yat artık Petruşkacığım.'' dedi. ''Hemen yat uyu. Yarın sabah saat sekizde uyandır beni.'' ''Anladın mı Petruşka?'' Bay Goliatkin son derece yumuşak, sevecen bir tavırla konuşuyordu. Ama Petruşka susuyor, karyolasının etrafında bir şeyler yapıyordu. Dönüp efendisine bakmamıştı bile. Oysa ona saygı gösterip en azından bunu yapması gerekirdi. Bay Goliatkin, ''Ne söylediğimi duydun mu Petruşkacığım?'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Şimdi hemen yat uyu. Yarın sabah da saat sekizde uyandır beni Petruşkacığım. Anladın mı?'' Petruşka homurdanır gibi, ''Anladım elbette, anlaşılmayacak ne var bunda?'' dedi. ''Pekala Petruşka, ben de iş olsun diye söylemiştim zaten. Senin de için rahat olsun diye.'' kendini mutlu hissedesin diye. Bak bu akşam herkes mutlu burada. Senin de huzurlu mutlu olmanı istiyorum. Şimdi iyi geceler diliyorum sana. Yat uyu Petrushka cim. İyi geceler sana. Bizim biraz daha işimiz var. Bak ne diyeceğim sana canım. Aklına kötü bir şeyler gelmesin emin. Bay Goliat bir şeyler daha söyleyecekti ki birden sustu. Fazla mı ileri gittim yoksa diye geçirdiği içinden. Çok mu yakınlık gösterdim ona? Her zaman öyle yaparım zaten. Bir yerde durmasını bilemem. Petruşkan'ın yanından ayrılırken kahramanımızın canı hayli sıkkındı. Petruşkan'ın kaba, umursamaz tavrı gururuna dokunmuştu. Hinoğlu hinlik yapıyor. Öyleyken ben yine de iyi davranıyorum ona. Anlamıyor bunu, diye geçirdiği içinden Bay Goliatkin. Hizmetçi takımının hepsi böyledir zaten. Hafiften yalpalayarak odaya döndü. Konuğunun bu arada soyunup yatağa bile girmiş olduğunu görünce bir dakikalığına yanına... Yatağının kenarına ilişti. Başını aşağı yukarı sallayarak ''Hadi itiraf et Yakovcuğum'' dedi. ''Bana karşı suçlusun, değil mi?'' ''Hah seni gidi çapkın.'' ''Evet, adaşım benim.'' ''Durumu biliyorsun.'' Bay Golyatkin konuyla aşırı senli benli konuşmaya başlamıştı. Sonunda ona dostça iyi geceler dileyip yatağına gitti. Bu arada konuğu horlamaya başlamıştı. Bay Golyatkin yatmaya hazırlanırken gülümseyerek kendi kendine şöyle mırıldanıyordu. Bu akşam sarhoşsun sen dostum Yakov Petrovich. Her gele seni. Golyatkinmiş. Ne tuhaf bir soyadın var. Say. Bu akşam ne bu sendeki neşe böyle? Yarın görürüz seni. Başlarsın yine ağlaşmaya. Sulu göz. Ne olacak? Ne yapacağım senin ne bilemiyorum. Bu anda Bay Golyatkin'in içinde kuşkuya ya da pişmanlığa benzeyen çok tuhaf bir duygu vardı. Ölçüyü kaçırdım diye geçirdiği içinden. Bak. ''Şimdi kafamın içi kazan gibi. Sarhoş oldum. Tutamadın kendini salak. Boş yere o kadar içkiyi içtin. Üstüne üstlük tuttun bir de felsefe yapmaya kalkıştın. Namussuz.'' ''Elbette bağışlamak ve uğranılan hakaretlerin üzerine sünger çekmek en büyük erdemdir. Ama iyi de değildir. Böyle işte.'' Bay Goliathkin yatağında doğruldu. Mumu alıp parmaklarının ucuna basarak bir kez daha baktı uyuyan konuğuna. Derin düşüncelere dalıp uzun süre öyle baktı konuğunun yüzüne. Hiç de hoş olmayan bir manzara. İğrenç, tam bir rezalet, hepsi o kadar, diye geçirdiği içinden. Sonra gidip yattı Bay Goliatkin. Başının içi zonkluyordu, yavaş yavaş geçiyordu kendinden. Bir şeyler düşünmek, ilginç bir şeyler anımsamak, önemli, hassas bir konuda bir karar vermek için zorluyordu kendini. Ama yapamıyordu. Uyku ağır basmıştı. Bir dost akşam toplantısında, sonunun ne olacağını bilmeden, bir oturuşta ilk kez beş bardak punç içmiş birinin genelde uyuduğu gibi bir uykuya daldı. Bölüm 8 Bay Goryatkin, ertesi sabah her zaman olduğu gibi saat sekizde uyandı. Uyanır uyanmaz dün akşam olanları anımsadı ve gözünü buruşturdu. Yataktan kalkarken, eh dün akşam ne aptallıklar ettim diye düşünüyordu. Bu arada konuğunun yattığı yere baktı. Odada, konuğunun da yatağının da olmadığını görünce çok şaşırdı. Neredeyse, ''Ne oluyoruz?'' diye